Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar TV.net'e hoş geldiniz, soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni soruların peşindeyiz. Bu hafta Osmanlı felsefe bilim hayatının teşekkül dönemini İhsan Fazlaoğlu hocamızın belirlediği tarih aralığıyla ifade edersek 1302 ile 1389 tarihleri arasında Osmanlı kurulurken ilim hayatı neydi, nasıldı? verimleri neydi, nasıl anlamak lazım, nasıl okumak lazım ve daha da fazla çoğaltacağımız sorunun peşinde olacağız. İnşallah bu haftaki programımızda. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz. Her hoş bulduk, getirdiniz. hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız hocam, iyisiniz? İyi olmaya çalışıyoruz, şükürler olsun. Allah afiyet versin. Bugün Çünkü... de gene ama bugün konuşamayacağımız kadar yoğun bir evet. takviminiz vardı. Evet. O yüzden arasına girip de neydi diye sormuyorum. Devam Çünkü edelim biz. <gülüyor> epey yoğundu. Evet. E, hocam şimdi Osmanlı kuruluş günlerinin ilmi hayatını e, anlamanın, okumanın, onu okumaya çalışmanın e, çabasının bize sağlayacağı şey ilk Osmanlıların ne yaptıklarını öğrenmek ve bunu ne düzeyde bir bilinçle yaptıklarını öğrenmek olacak zannediyorum. Birkaç haftadır e, aslında soruların peşinde serüveni de oydu. Ta Merağa'dan itibaren. Anadolu'ya akan... E, Merv'den hatta. Merv'den hatta akarsuyu konuştuk. Evet. Burada şimdi İznik'te ne oldu? Evet. Sizin meşhur sorunuz. Bir de her şey Merv'de başladı. Evet. O da çok meşhur bir soru. İznik'te ne oldu diye soracağız. İznik'te ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Hı -hı. Burada hocam şeyi anlayalım önce isterseniz yine. Her zaman yaptığımız gibi bir siyasi toplumsal bağlamı. Bu evet. fotoğrafı da görelim. Şimdi bunu bu tür soruları... E, Cevaplamaya geçmeden önce niye bu tarih aralığını seçtiğimizi önce bir yanıtlayalım. E, 1302, Halil Nancık Merhum'un e, tarihlendirmesini Osmanlı kuruluşu olarak, resmi kuruluşu olarak kabul ediyoruz. 1389'u da e, Monda Fenari'nin e, Bursa'ya gelişi ve Osmanlı ilmiye teşkilatının yeniden örgütlemesi. İkinci kez. Yani Yüksek İslam kültürüne geçiş. Bir Beylik dönemi. 1389, eee 89 1302'den 1389'a beylik dönemi ama henüz daha yüksek İslam kültürü tam anlamıyla teşekkül et, teşekkül etmemiş. Bu ta oradan çünkü e, Yıldırım Beyes sultanlık dönemine geçiyoruz. Benim taslifim bu. Beylikten sultanlığa Hı -hı. sonra imparatorluğa. Bu e, ilmi e, hayatın durumuna tabii tabii ben yani ilmi ayağı açısından bakıyorum. Yani çünkü sultan olmanın ya da sultanlık kurmanın klasik gelenekte tek en önemli şartı yüksek İslam kültürünü üretecek kurumları kurmak hmm. ve bu kurumları e, sürdürecek alimleri yetiştirmek ya da alimlere sahip olmaktır. Bu iklimi kurabilmek. Tabii bu da yıldırım yıldırım Beyaz döneminde başlıyor. Tabii o da belli bir siyasi öngörüyle alakalı İslam dünyasındaki e, siyasi sahnede rol almak istiyorsanız sizin Yüksek İslam kültürünü e, üretecek bir şehre ihtiyacınız var. Bu da e, Osmanlı ilmiye Teşkilatı'nın yeniden örgütlenmesini gerektiriyor. Bunun için de dönemin en büyük alimlerinden biri olan Molla Fenari'nin davet edilmesiyle neticeleniyor. Dolayısıyla bu tarih alanı bu için seçtik. Şu anda Beylik dönemi üzerine konuşacağız. Sultanlık dönemi ayrı bir konu. Bu bir. İkincisi bu tür konuları konuşurken hangi zaman dilimine, hangi coğrafya ait olursa olsun iç içe geçen kümeler içinde hareket etmek lazım. Bir, öncelikle tarihi arka plan. Yani hiçbir şey sıfırdan ortaya çıkmadığına göre Osmanlı Beyliği teşekkül ederken arka planı neydi? daha Büyük Selçuklulardan başlayabiliriz bunun için. nedir İlhanlılar, Anadolu Selçukları, hatta Anadolu dönemde beylikler özellikle gelmeyen oğullara danışmentliler çok önce ama Germiyanoğulları filan. Bunun siyasal bağlamıyla mı söylüyorsun? Hayır ilmi ilmi söylüyorum. O benim zaman işim... ta Meragaya'ya da bağlayabiliriz. İbni Sertak dolayısıyla. Tabii tabii. E, dolayısıyla. Dedim ya zaten İlhanlılar Hı. orada. İkincisi benim şu anda tüm bakışım perspektifim ilmi hayat. Felsefe hayat. Öbür taraf benim çok derinlemesine bildiğim konular değil. E, i̇kincisi e, kendi çağdaş durumu. Yani Osmanlı ilmi hayatı teşekkül ederken etrafta neler var? Bizans'ta neler var? Evet. Hemen yanında. Biraz yukarıda Altın Orda Devleti. Şimdi biraz yukarıda diyorum Akdeniz öteki ekmesi gözüküyor ama gelen alimler, evet. giden alimleri dikkate aldığımız zaman e, bunu görüyoruz. Mesela diyelim ki e, o dönemde Ahmet Tokadi e, şeye gidiyor e, Sarayberke'ye gidiyor e, şeyde ise mesela Hüsamettin Barçın e, Konya'ya geliyor. Anadolu ile Altın Orda arasında sık ilişkiler var. Üç, bir, öbür tarafta Memlükler'de ne oluyor? Çağdaş dönemde. Yani Osmanlı ilmi ayeti teşekkül ederken Memlükler'de neler oluyor? Ve elbette tabii hepimizin üzerine konuştuğumuz İlhanlılar. Hmm. Çünkü İlhanlılar 1337'ye kadar aktif. Ee, üçüncüsü ise dikkat etmemiz gereken şey ee, Osmanlı'nın kendi içerisindeki e, örgütlenme, ilmi açıdan kastediyorum yine. Örgütlenme nasıl oluyor? Bunu da iki açıdan incelememiz gerekir. Bir, e, epistemik olmayan, yani bilgiyle alakalı olmayan coğrafi, iktisadi, politik e, şartlar. Mesela kağıt, nasıl bunu kitap elde edilmesi. Bir de e, tercih edilen ilmi zihniyet. Neye ihtiyaç var? Yani tutup Osmanlı Teşekkül döneminde e, Fahrettin Razi'nin el metalib aliyesini okuyacak halleri yok adamların. Kültür bunu kaldırıyor mu, değil hmm. mi? Ya bilmiyorum anlatabildi mi meseleyi. De yok Dolayısıyla bu diyelim ki Çin'i ele alıyorsunuz, Hindistan'ı alıyorsunuz fark etmez. Bu e, birincisi tarihi arka plan, ikincisi çağdaş durum, ç e, onların e, e, hayat bulduğu coğrafyadaki diğer kültür havzaları, ikincisi de oldukları değil mi? İlişkide de oldukları tabii. E, üçüncüsü, üçüncüsü kendi kültür havzası. Bunu da ikiye ayırıyoruz. İlimle ilimle alakalı, zihniyetle alakalı, teorik dille alakalı koşullar bir de o teorik dilin geliştirildiği çevre koşullar, epistemik olmayan, ilmi olmayan koşullar. Bu çerçevede bakmak lazım meseleye. Hmm. Yani mesele öyle basit bir mesele değil. Ama bundan önce bence bizim en düştüğümüz hatalarından bir tanesi şu, havzalardan önce söyleyelim, Osmanlı kelimesini yanlış anlamamız. Ne demek? Bu şu demek, siz şimdi belli bir kavramın, belli bir tarihsel dönemde ulaştığı en son, noktayı alıp mesela 3. Murat dönemi Osmanlısını başından beri varsaymak. Hmm. Ama bu çok büyük bir hata. Her zaman yapılıyor bu. Mesela özellikle Batı konusunda çok yapılır. Yani Batı'nın geldiği özellikle 1850'lerden sonra geldiği bir seviye var diyelim. Kolonyalist çağın getirdiği o maddi birikimle. Biz bunu hep varmış gibi Batı Batı diyoruz. Hatta burada hmm. bir örnek vermiştim hatırlarsan. Bir konferansta 16. yüzyılda optiği anlatıyorum. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Biri kalktı dedi ki, niye batı optiğinden hiç e, haberleri yok? E, Yoktu çünkü o dönemde orada optik de ondan. Hmm. Yani e, adam Kepler'den sonra gelişen Newton ve daha sonraki optik hmm. çalışmalı hep var zannediyor. Bu devamlı ayık durulması gereken. Çok ayık durulması gereken. Bu Osmanlı için de geçerli. Hmm. Yani Osmanlı ilk kurulduğunda adı üzerine Beylik. Osman Gazi döneminde işte 60, 27, bin, 30 bin metrekare... Orhan Gazi 100 bin metrekareye varıyor. Yıldırım Beyazıt döneminde çok hızlı genişleyecek. Ki o genişleme biliyorsunuz aynı zamanda olumsuz olarak da görülür Osmanlı tarihçileri tarafından. Çünkü o nüfus, yani Müslüman Türk nüfus o genişliği taşıyamaz. Eriyebilirsin. Çok ilginçtir. Biz 1402'de Yıldırım Beyazıt ölüyor. Devlet dağılıyor. O devlet sınırlarına ancak Fatih'in ölümünün yakını ulaşabiliyoruz tekrar. 100 yıl sonra. Neredeyse. Ama o zaman nüfusumuz buna biraz daha hazır. E, entelektüel e, insanımız buna biraz hazır. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bazen şerde hayır vardır. E, o çerçevede bakmıyoruz. Dolayısıyla Osmanlı dediğimizde e, tarihte hangi Osmanlı'yı kastettiğimizi yani bu Osmanlı mefhumu tektir ama mistakları farklı. 1300 ile 1389'daki Osmanlı ile 1389-1453 1453 ve ta şeye kadar 1683'e kadar ondan hepsi farklı Osmanlılara işaret eder. Hmm. Dönüşüyor. politika organizasyonlar, ekonomik organizasyonlar, ilmi, zihniyet devam eden yapılar var. Yani sürekli yapılar var. Süreksiz yapılar var. Bu bir. Dikkat edin. İkincisi e, dinamik bir yapıdan bahsediyorsun. Olmuş bitmiş sınırları belli. Statik bir yapı değil. Osmanlı dediğin devamlı oluşuyor. Oluşmakta bir yapı. Ve bu oluşurken de farklı değişenler için içerisinde katılıyor. Belli bir dönem için yaptığın modelleme daha sonraki bir dönem için geçerli olmayabilir ya da ekleme yapman lazım. Modelleme zenginleşiyor. Diyelim ki 1302 ile 1389'daki Osmanlı müfredatı, medreselerde okutulan dersler, önem verilen konular nelerdir sorusuyla 1389 ile 1450 aynı değil. Oradan devam eden unsurlara yeni şeyler eklenmesi lazım. Ya da Semaniye medreseleri kurulduktan sonra Fatih Sultan Mehmet... Ee, Eskisiyle devam etmiyor. Yeni unsurlar katması lazım. Anlatabildim hmm. mi meseleyi? Ee, diğer bir konu da şunu görmemiz gerekiyor. Ya bahsettiğimiz coğrafya uç bir coğrafya. Daha önce Müslüman olmamış bir coğrafya. Orada cami yok. Orada hamam yok. Orada mescit yok. Orada mendese yok. Anlatabiliyor hmm. muyum? Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü bazı e, akademik çalışmalarda Osmanlı dönemini, hele bu ilk dönemi Timur dönemiyle mukayese ediyor dönemini mu mukastıyor. Diyor ki Timurlar işte Rönesans yapar. yapar tabii. 800 yıllık İslam coğrafyası. İktidar değişti orada. Hiçbir şey Nüfus aynı nüfus. Hmm. insan aynı insan. Dil aynı insan. Kültür. Birikim orada duruyor. Hafıza orada. Sen gelmişsin hafızadan devam ediyorsun. Öbür tarafta hafıza yok. Yani Müslüman bir coğrafi değil. Sıfırdan başlıyorsun. Tabii. Yani. Artı nüfus. ya yani, Nüfus mütecanist değil ki. Homojen nüfus yok. Hristiyan nüfus fazla. Müslüman nüfus az. Türk nüfus az. Türkçe, yani homojen bir kültür yok orada henüz. İhtiyaçlar da ona göre belirliyor. Şeyden bahsetmiyorsunuz siz, Merv'den, Tebriz'den, Efendim, Nişabur'dan, İsfahan'dan, Konya'dan, Tokat'tan bahsetmiyorsunuz. Ee, Balkanları fethettiniz. Peki Balkanlarda nüfus ne? Hatırla Mehmet Genç Hoca'ya yani nispetle dedik. 1683'te elimizden çıkan bölgelerde bile e, Müslüman nüfus ile 20 arası. Elimizden çıktı o kadar yönettik oraları. Türkçe konuşan nüfus yüzde beşte yüzde on. Çünkü uçlarda yavaş yavaş teşekkür ediyor. Eğer şeyi, İbni Batuta'yı oku. İbni Batuta e, Gelebulu'ya geçmek için sınırda bir şey deniz kenarda bekleyen onlarca Arap aşiretinden bahsediyor. Müslümanlar yeni bir e, nedir onun adı? İslam. Genişleme bölgesi var. Orada imkanlar fırsatlar vardı oraya geliyorlar. Yani Arap'ı var, Fars'ı var. Efendim farklı unsurlar var Türklerde var yönetici elit belki Türkler ama bu yönetici elit de ne kadar entelektüel bir elit anlıyor musun? Dolayısıyla nüfus da çok homojen değil dolayısıyla şehirleşme henüz daha yok ortada Balkanlar da yine Mehmet genç çocuğun ifadesiyle Balkanlar'da da şehirleri biz kurmuşuz şehir yok ki Bizans'ın son dönemleri oralar e, kasaba köye dönüşmüş yani e, Anadolu'da fethettiğimiz şehirler de öyle çok gelişmiş şehirler değil. Savaş alanları zaten Latin işgalinden yeni kurtulmuş. 1206 Latin işgalinden kurtuluşlar adamların. 1206. Hmm. Dolayısıyla onlar yıkım halinde. Bunu da dikkat almak lazım. İktisadi yapı da buna göre. Oradaki üretim mekanizmaları değil mi? Üretim aletleri, tüketim, dağıtım, tüm bunları bir arada düşünmek gerekiyor. Hocam bunları tüm tamamını bir arada düşündüğümüz zaman şimdi Osmanlı'nın kuruluş günlerine ilişkin yeniden bakıyorum. Bir mucize var. Bu mucize durumda. nasıl olduğunu bilemeyiz. Biz bugünden bakıp bunu söylüyoruz. En önemlisi medeniyet kurma kılavuzu yok elinde canım. Ne yapacaklarını çok iyi bilmiyorlar yani. Osman Gazi'nin okuma yazma bildiğini bilmiyoruz. Yani o tartışmalı ama mesela hemen oğlunun döneminde çok küçük toprak ve... Olağanüstü bir değişiklik olacak işte. Ben de onu söylüyorum. Bu olağanüstü değişikliğin elbette Anadolu'daki ee, en genel anlamıyla Türk e, tarihi tecrübesinin ciddi bir etkisi var. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin, Danışmentlilerin, Germiyanoğulların Aydınoğulları'nın e, özellikle Batı Anadolu'da ya, bu da bir mucize. yani Moğolların baskısıyla Türk nüfusun Batı Anadolu'ya kayması Osmanlı'ya bir hmm. altyapı teşkil ediyor. Burada Germiyanoğulları çok stratejiktir. İlmi açıdan konuşuyorum yine. Çünkü ilk dönem büyük alimler Germiyanoğulları coğrafyasındadır. Çünkü onlar Anadolu'dan ve Moğollarından kaçan ulemayı tutuyor. Niye ulema uçta değil? Çünkü uçta istikrar yok ki. Orada sürekli savaş var. Hmm. Ama tam ona komşu olan Germiyanoğulları da bu işler. ilk dönem büyük Ahmet-i Dağiler, Molla Fenariler, Şeybedettinler falan oralara ait. Hmm. Ama Osmanlı istikrara kavuştukça... Ve maddi gelirde yüksek olduğu oraya göç ediyorlar. Yani çok farklı değişken var ama bu değişkenlerin hepsini onlar dışarıdan bakıp görmeleri mümkün değil. Peki askeri ve siyasi deha ondan sonra Osman Gazi'nin ve etrafındaki insanların e, savaşçı gelenekleri filan bir tarafa ilmi açıdan baktığımız zaman e, bu dönüşüm, Orhan Gazi gelince bir dönüşüm e, sebebini şudur diyemesek bile ee, bu hanedanın henüz daha büyük bir hanedan değil ama bu beyliğin e, ilme ve alimlere istisnai bir yer vermesiyle alakalı. Bunu nereden görüyoruz? Hmm. Orhan Gazi döneminde, yani çok büyük bir zaman geçmiyor. Orhan Gazi okuma yazma biliyor. Orhan Gazi'nin etrafındaki e, yönetici elit seçkinler dörtte e, üçüden fazlası e. alimler. Yedi vezirinden beşi fakih bunu bize Hüseyin Palamas anlatıyor. Burası son derece önemli. Yani bizim klasik kaynaklarımız o dönemde çok zayıf. Zaten biliyorsun Osmanlı nasıl kuruldu, kurucu hanedanın kökeni nedir, nasıl teşekkül etti, Osman Gazi kimdir? Bunlarla ilgili pek çok tartışma var 19. yüzyılın başından itibaren. Ve son dönemlerde de Osmanlı tarihçileri bu konuda, Çalışı Osmanlı tarihçileri ciddi metinler ürettiler. Ee, o açıdan yani daha kökeni konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğu bir dönemin ilmi hayatı hakkında böyle rahat konuşmamız mümkün değil. Ama ilginç olan şu, bu kaotik ortamda yani şöyle bir kaotik, değişkenlerin uçları nereden sökün ediyor? Ve o iplikler diyelim hatta bunu, daha somut olsun. İpliklerin şeyler geriye doğru hani ipi takip edelim nereye gideceğiz? Hmm. Çok müpem. Ve bu iplikler sonra birden bir araya gelip bir kilim örmeye başlıyor. Bu da nasıl oluyor? Bu da aynı bir müpemiyet. Ama şunu söyleyebiliriz. Osmanlı'nın zihniyetinin başlangıcı yok. O İslam medeniyetinin e, tarihsel tecrübesine gömülüdür. Kurumlarının başlangıcı var. Burası çok önemli bir nokta. Aldığını çiziyorum. Osmanlı zihniyetinin, devlet zihniyetinin, siyasi zihniyetinin, İktisadi zihniyetinin, hukuk zihniyetinin, ilim zihniyetinin bir başlangıcı yoktur. Bu Osmanlı'yı, İslam medeniyetinden ayrıştırma hatta bırak İslam medeniyetini... ...Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, İlhanlı o Türk devlet geleneği tecrübesinden de soyutlamaya neden olur. Eğer böyle bir ayrımı kabul edersek. Dolayısıyla Osmanlı zihniyetinin en geniş anlamıyla ama siyasi, iktisadi, ticari, askeri, ilmi... Hukuki, dini. Bu zihniyetin bir başlangıcı yoktur. Çünkü bu topyekun, bu zihniyet İslam ve Türk tarihi tecrübesine gömülüdür. Ama kurumlar olarak başlangıcı var. Nüfus olarak başlangıcı var diye düşün düşünmek gerekiyor. Eyvallah. Bu. Zihniyetin de başlangıcı yok dediniz ama hocam bu kuruluş dönemine ilişkin o yine sizin naziriyatta yayınlanan metninizde o üç temel e, i̇rfani, Kelami, e, Sufi gelenek. Evet. Yani bir bileşim orada bir e, terkip var. Şimdi siz önünüze konulan meyve tabağından istediğini seçebilirsin ihtiyaçlarınıza göre. Ama o meyve tabağınızı icat etmiyorsunuz. Evet. Şimdi, onu kastediyorum. Şimdi siz şeyde Bağdat'ta meşayi genini icat etmek zorundasın. Hmm. Matematik genini icat yok ki öncesi. Ama senin elinde bu meyve tabağı hazır, masada dolu. Sen diyorsun ki benim ihtiyacım şu anda ayva yemek, o vitamine ihtiyacım var, şu yemek. Şimdi Anadolu'da e, Konya Okulu'nu konuştuk değil mi? E, i̇rfani gelenek, e, Kelami gelenek, İşraki gelenek, Talimi Riyazi gelenek. Bunların arka planları, Tebriz'i konuştuk, Merah'ı konuştuk filan. Bunlar hazır. Şimdi diyelim ki Davud'ul Kayseri'yi çağırdıklarında Davud'ul Kayseri, Davud ul Kayseri sıfırdan bir şey kurmuyor. Bir zihniyeti alıp getiriyor. Aa, şu tabi Osmanlı kurulurken kendi... Biraz sonra eğer Osmanlı ilk dönem bu Beylik dönemi müfredat üzerine mesela MEDES'e ne okutuluyordu? Neye öncelik veriyorlardı? Bunlar dediğim gibi bunlar ihtiyaçlarla alakalı. Yani masa başı oturup şunu yapalım bunu yapalım medeniyet böyle kurulur bu şey değil. Telefon kullanma kılavuzu, televizyon kullanma kılavuzu bir kurulum kılavuzu yok yani. Medeniyet nasıl kurulur? Yok öyle bir kılavuz. Ya da bir medeniyet hamlesi yapıyorum denilerek Yapılmıyor yapılmaz. bu. Yani yola çıkıyorlar. birileri ilkeleri var. O ilkelerle şartları ilişkiye sokup... Ortaya yapı çıkıyor ve bunu değiştirebiliyorlar. Osmanlı zihniyetinin özellikle 1600'e kadar ki hatta daha sonra da Mehmet Genç ifadesiyle en önemli özelliği elastiki olmasıdır. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Çok elastik. Yeni şartlara uyum sağlayabiliyor. Çok, tabii, zaten bu Türk geleneğinin tabiatıdır. Biz gemi dedik ya gemiyi çabuk boşaltırız yani. Hmm. Yaşama sanatı ustaları diyor ya şey e, Frank. Latin kayıtları bizim için. Dolayısıyla çok elastiki. E, koşulları çok iyi okuyup o koşullara göre tavır alıp onları iyi organize eden ve yönlendiren bir zihniyet var. E, bu tabii e, sadece ilmi açıdan değil, e, siyasi açıdan da e, mümkün. Bu çerçevede bakmak lazım. Şimdi e, eğer bir örnek verelim, yani somut bir örnek verelim burada. E, Palamas, Gregory Palamas, e, işte geçen ders şey, konuşmalarımızda da bahsettik yine ders dedik var. <gülüyor> esir alındığı zaman, hatırla, dedik ki Bursa'ya getiriyor, sonra İznik'te bir müzakere yapıyor. Şimdi bu müzakere bakıyorsun, yanında Taro, Taronitesli bir adam var, Orhan Gazi'nin. Taronites, bir Yahudi hekim. E, Palabas'a göre e, Osmanlı elitlerinin etrafında seçkin Yahudi hekimler var. Biliyorsunuz şimdi Yahudilerin vatansız oldukları için, bir de kend, hani dedik ya uzun uzun konuştuk. Tevrat'ı vatan edindiler filan. Şimdi Yahudilerin toplumsal sahnede rol almalarını nasıl mümkün kılacaksınız? Müderris olamaz, kadı olamaz, imam olamaz değil mi? Devlet yönetimine giremez. Ne olacak? En güçlü İki şeyle öne çıkıyorlar. Yani bu Yahudi dehasıyla alakalı değil. Şartlar da onları bir şeye zorluyor. Yani vatansız olmak ve muhacir yaşamak sizin milli varlığını sürdürmek için farklı refleksler göstermenize neden oluyor. Sizin tekamülünüz de ona göre ya ticaretle uğraşacaksınız çünkü herkese açık bir alan ya da tıp. Evet. Bak tek başına bilgi de değil bak. Çok iyi bir matematikçi olman yetmiyor yani. Tıp çok önemli. Niye? Tıpla sen yönetici elite nüfuz edebiliyorsun onların ondan var matematik ve somut bir karşılığı tabii, var. matematik herkesin ihtiyacı yok canım. Yani hmm. bir yerde matematik yap ya da astronomi ama tıbba yönetici elitin, zenginlerin ihtiyacı var. Saraya girmenin en önemli yolu ticaretle hmm. tıptır. Matematik tabii çalışmaz. Yani beşin 5'in karekökünü nasıl alırız diye. Fatihe <gülüyor> denk getireceksin ki. Yani çeken. yani hayır, o çok nadirdir. Yani üst seviyeli bir matematikçisin. Devletin ee, özellikle entelektüel çevresinde bir itibarın olabilir. Vardır nitekimde yani bu tip adamlar ama bunlar istisna. Hmm. Fakat tabip olduğun zaman A şahısının evine de girersin, B şahısının evine de girersin, itibar görürsün. Hmm. Bu taronites ve etrafın şu açıdan önemli e, bunlarla bir müzakere içerisine giriyorlar. Diyor ki Palamas, e, bu ha şey e, Selanik Başbiskoposu ve filozof, mistik bir ortodoks, e, hristiyan tarikatının da kurucusu yani öyle herhangi bir bakkal amca değil yani herhangi bir papaz değil yani onu demek istiyorum. Palamas diyor ki aslında diyor bizim Türklere fazla bir sorunumuz yok diyor. Ama diyor, bu Yahudiler diyor Müslümanları bize bizi de Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Ee, bizi müzakere etmemize imkan vermiyorlar diyor. Bunun çıkarı mı tabii. İyi okuma. <gülüyor> yani, hiç, hiç. Şimdi bu Palamas iki adamdan bahsediyor. Burası bir Balabancık diye bir adamdan bahsediyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bir de Orhan'ın torunu İsmail diyor. Yani Orhan Bey'in torunu İsmail. Bunun da kim olduğunu bulamadık. E, Palamas'ın hatıratlarında var bu. Ha, ama burada önemli olan şu. Tartışmada müzakereci bunlar. Şimdi Orhan Gazi dönemi yani neticede bu e, daha öncedik medresi de kurulmuş değil. Tam anlamıyla teşekkür etmiş değil. Bu kültüre ilişkin bir şey söylüyor bize. Tabii tabii yani evet. Onu demek istiyorum. Osman Gazi döneminden hemen akabinde ee, böyle okay. bir yapının ortaya çıkması, böyle bir ortamın olması e, sadece Osmanlıların kendi iç mekanizmaları alakalı değil, Anadolu'dan gelen, hani Karamanlı, Alaaddin, Molla, Alaaddin geliyor işte değil mi? Osman Gazi döneminde geliyor. Hmm. E, şimdi ya, şunun için girdim bu konuya. E, Osmanlıların e, bu dönüşümünü, hani dedin ya sen mucizvi bir şey, e, siyasi dehaları, tarihsel tecrübe, elastiki kab kabiliyetlerinin yanında ulemaya e, ciddi bir değer vermeleri. ilme hmm. çok değer vermeleri. Ama ne açıdan özellikle? Çünkü toplumsal organizasyonun hukuka göre olması gerektiğini biliyorlar. Dolayısıyla fukaha hmm. dikkat et yani e, efsanelerde bile dursun fakı diyorsun değil mi? Hala gitçe bileciğe kürede, en tepede hala Aynı etkisi, aynı me me me me mekanı yeri muhafaza ediliyor. Ya da neden adabalı diyorsun. Bunlar tamam Sufi tarafları var ama fakılar, e, İbn-i Batu'dan hareketle anlatmıştık. Fakılar yani fakihler son derece belirleyici ve bunlara itibar ediyorlar. Dolayısıyla devletteki uygulamaları, bunun bireylere ilişkin, topluma ilişkin uygulama elden geldiğince bu fıkhi perspektife, yani o dönemin hukukunu uydurmaya çalışıyorlar. Elbette heterodoksi unsurlar var. Yani uçlarda olan insanlar, okuma bilmeyen insanlar, maceracı insanlar, ondan sonra denetlenebilirlikleri çok yüksek değil. Yüksek İslam kültürü yok henüz yani. Ama temsil şeyi vermez. Tabii. Yani oradaki tabii, tabii. örnek. Burada hocam çadırken bile bir Hukuk devleti olarak bugünkü modern tabire ya, bu söylersek... Bu çadır işi benim pek yani. anladığım bir şey değil. Hani O biraz Namık Kemal Üstadımızın 400 çadırdan diyor da bu çok yani şey değil bence. Nedir? Duygu, hissi olarak bir anlamı var da akli olarak bir anlamı yok. Öyle bir şey yok çünkü. Nereden biliyoruz? Orhan Gazi'ye sunulan, Davudur Kayseri'nin hatırla, İtaf-ı süleyman Fi Ahdil Orhan'ı adlı metinin girişinde... Konaktan bahsediyor şey. Süleyman Paşa. Işte. Süleyman Paşa. Paşa'nın konağı varsa. Sultan. Yani düşün yani. <gülüyor> konağı evet. olmaz olur mu? Oradaki çadır tabii şey küçük, mevcut durumdaki ne nazaran küçük küçüklüğüne ilişkin bir şey. Evet tabii. Ama o, o... herhalde odak noktası da bir e, hukuku en üst ilki olarak e, tayin etmeleri. Evet. Yine siz söylüyordunuz yani yeni bir köy fethedildi. E, hemen bir önce fakı atanıyor oraya. Hemen deftere Su kaydediliyor başı. her şey. Yani Sınavazı o deftere kaydedilmek... ...denetlemek demektir. Kontrol demektir. Hesabı verilebilirlik. Şu, hmm. Ben bunu... ...derslerde, üniversitede... ...Mezopotamya medeniyetinde... ...bilim filan anlatırken bunu hep söylerim. Deftere tutmak... ...yani deftere kaydetmek, defter tutmak... ...medeniyetin akşını değiştiriyor. Ateşi keşfetmek... ...yazıyı keşfetmek kadar önemlidir. Deftere kaydetmek, defter tutmak. Nedir? girdiğine çıktığı yazıyorsun. Bir kontrol mekanizması var, denetleme mekanizması var. ve bu iki şeyi geliştiriyor. Yazmak ve hesap etmek. Katip hmm. ve hasip rahibin daha sonra ikiye ayrılmış halidir. Hmm. İlk dönemde rahipler var. Rahip krallar var. Sümer şehirlerini kuran, değil mi? E, Ninniva'yı kuran, Uru kuran Uruk'u kuran, Babil filan falan o şehirlerin hepsinin e, kurucu isimleri raip krallardır. Bu raip krallar zamanla hasip ve katip olarak eee ayrılıyorlar. Hasipler tüm matematik bilimler, hesap tutma, astronomi, astroloji, takvim bunlara ait. Katipler de yazışmaları yürütüyor. Şimdi katiplerin en önemli şeyi bu katip ve hasiplerin kayda geçirme, kayda tutmak. İslam devletinin Hazreti Ömer kuruluşu da taberiden hareket ederek bir anlatıda bulmuştuk. Yine defter, kayıt evet. yani. Çünkü kayıtsız ekonomi diyorsun bak. Başıboş demek kayıtsızlık değil mi? Başıbozuk diyorsun bak. Kayıtsız olana başıbozuk diyorsun. Belirsizdir, sınırsızdır, mutlaktır, kaotiktir, öngörülemez, Çok denetlenemez. De Tabii. E, hatta daha da ileri gidelim. E, Yavuz Sultan Selim'le e, Şah İsmail arasındaki kavganın, yani oradaki İki büyük e, temsilin kavgası da defter tutma ile alakalıdır. Kayda geçmek istemeyen Türkmenlerle kayıt altına girmiş Türkmenlerin kavgasıdır. Vergi evet. vermek demek çünkü o ya, vergi evet. vermiyoruz kardeşim. Ee, Anadolu'daki e, is, büyük şeye sıkıntıya İskender Çelebi adlı bir maliye nazıdır Osmanlı maliye nazdır, maliyeci. Evet. Anadolu'yu kayda geçiriyor çünkü devlet vergi demektir, tamam mı? İşte o zaman şeyi uyduruyorlar. Eken de, biçe Eken de yok, biçen de yok. Yiyen de ortak Osmanlı, orada çıkıyor. Yani ben ekiyorum yoksun, biçiyorum yoksun. Gelip benden vergi alıyorsun. <gülüyor> Alışık değil göçeve, kafa, zihniyet. Ee, ve bu deftere alınmak o kadar. Koyununuz, kaç tane koyunum var? Kaç tane e, sığırın var? Büyük baş, küçük baş? Mahsun ne kadar? Mahsun ne kadar? Nüfus kaç? Erkek, kadın. Bir de şey, hangi arazilerde otlatıyorsun? Oradan geçemezsin, buradan geçemez. Ya bu kadar belirlemeye tahammül edemiyor Türkmenler. Antalya. Güvenlik nasıl sağlanıyor sorusunu da sormadıkları için. Tabii güvenlik kendileri sağlıyorlar. Halbuki devlet bu kayıt işiyle aslında bir, belli bir modelleme yapıyor. O modelleme güvenliği de sağlıyor. Hmm. Ee, onun için çok ciddidir bu şeye, deftere girmek. Hmm. Eyvallah. Kayıt, kayıt Hocam burada bir virgül koyalım. Ee, kısa bir aramız var. Aradan sonra e, artık İznik şehrinin içine girebiliriz. girebiliriz. Tamam. Kısa bir aradan sonra buradayız. Yeniden merhabalar İhsan Fazlaoğlu hocamızla beraber yaptığımız sorular peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. İlk bölümde Osmanlı felsefe bilim hayatının teşekkül dönemine bir giriş yapmış idik. Şimdi hocam siz ilk bölümde 3 kategoride meseleyi okumamız lazım. Yoksa yanlış yaparız dediniz. Tarihi arka planı bilmek durumundayız. Hı hı. E, ilişkili olduğu e, mamur dünya ilmi açıdan tabii. Ilmi açıdan evet. onu bilmek zorundayız ve kendi içindeki e, durumunu örgütlenme, e, ilmi örgütlenme durumunu bilmemiz lazım. İkincisinin ilişkin bir soru. Osmanlılar bir uç beylik olarak e, İznik'te e, o bölgede inşa olurken dünyada ne oluyordu? Hemen yanı başında özellikle e, Bizans'ta İlmi, entelektüel hayat ne durumdaydı? Çünkü bir e, Anadolu'dan gelen ilmi, Yüksek İslam kültürünün o nehirlere benzetmiş idim ben. Hı hı. Buraya aktı. Oradan bir etkilenme ve onun devamı olduğunu söylediniz. Ama yeni bir dünyanın tam kıyısındalar. Evet. Bizans'la ilişkileri oldu mu, etkilenme durumları nedir? Buradan başlayalım giderseniz. E, güzel. E, bunu daha büyük ölçekte şöyle düşünelim ama hepsini cevap veremeyiz tabii. Hatta bir kısmına da cevapladık. Şimdi Şöyle hayal gücümüzü kullanalım. Bursa, İznik havzasında biraz daha Gelibolu'ya geçmiş bir küçük bir devlet var. Ee, Anadolu'da beylikler var bir kere. Germiyanoğulları, Karamanlılar. Yani Anadolu Selçuklu kültürü diyelim buna. Bunu temsil eden isimler var. Önemli isimler, var. Konya'lı alimler var, Aksaray'da alimler var. Ondan sonra Siyasi birlik yok Anadolu'da. Siyasi birlik yok ama, ama o beylikler kendi kültür havzaları, kendi, kültür havzaları yani, kendi şehirlerini entelektüel açıdan yükseltmek için müthiş yatırımlar yapıyorlar. Hmm. Yani bu parçalanmanın getirdiği avantajlardan bir tanesi her beyliğin kendini öne çıkartmak için olağanüstü bir gayret e, sarf etmesi ve küçük olduğu için örgütlerin becerisi artmasıdır. Büyük hmm. imparatorluğu örgütlemek e, çok zor insan gücü açısından, maddi imkanlar açısından o dönemin şartlarında telefon yok. Trenle de gitmiyorsun, uçakla da gitmiyorsun. Ama beylikler küçük olduğu zaman her beylik kendi şeyini coğrafyasını, kendi mekanını hem ihya ediyor, imar ediyor. Hem de oradaki insanların elden geldiğince daha verimli, daha refah içinde yaşamasına çalışıyor. Buna da dikkat etmek lazım. Hmm. Öbür tarafa İlhanlılar var. En azından belli bir dönemekler ama yıkıldıktan sonra da sonra hemen ortadan kalkmıyor. Kültürleri devam ediyor. Karakoyunlar falan böyle gidiyor. E, aşağıda. aşağıda Memlükler var. E, tabii Bizans var. Hemen e, ortak ben. bir kültür havzası. Bizans da bu ortak kültür havzası ilmi açıdan bir parçası. Ve yukarıda Altınur'da var. Şimdi inanlar üzerine konuşmuştuk hatırlarsan. Tebriz, Merah üzerinden konuşmuştuk. Memlüklere de atıf yapmıştık. Anadolu'yu da az çok biliyoruz ama burada iki şeyin üzerine duracağım. bir tanesini e, o uçlarda dediğin yeni, yeni dünyaya gelen bir beyliğin ilişki kurduğu daha güçlü bir gelenek orayı dönüştürebilirdi aslında. Yutabilirdi. Yutabilirdi. Ama ilginç bir şey e, Bizans ilmi geleneği deyim İslamlaşmış vaziyette zaten. Yani oradaki matematik, oradaki astronomi, oradaki kozmoloji, o rüya tabirleri bile. E, Hep İslam dünyasında yapılan ziçler, Hmm. ...gezegenler teorisi... ...çünkü yüksek İslam kültürü... E, ...İslam coğrafyasının bütün ait olduğu için... Kaykonides meselesini hatırlarsan... ...Tebriz'den bahsetmiştik... ...Kaikonides Trabzon'da okul kuruyor... ...İstanbul'da okul kuruyor... ...kitaplar tercüme ediyor... ...Farsçadan... ...astronomi aletleri tercüme ediyor... ...bu okullarda işleyen insanlar büyük oranda... ...İslam dünyasındaki... ...matematik bilimlere göre yetişiyorlar... ...din farklı belki ama... ...o dinin ifadesinde bile... Kullanılan felsefi, terim üç aşağı, beş yukarı. Aynı. Yani yabancı, çok yabancı değil. Hı -hı. Onu demek istiyorum. Çok yabancı değil. Şimdi beni daha çok cezbeden, henüz üzerine bir şey yazmadım ama, e, ya büyük bir makale yazdım da, fakat ileride belki bir arkadaşımız bu konuda araştırma yapabilir. Ee, Osmanlı'nın başarısını anlayabilmek için Altın ile mukayese ederek gitmek belki mümkün. Hı -hı. Şimdi Osmanlı Beyliği tam teşekkül ettiği sırada ee, Altınorda devletinin başına e, Özbek Han geçiyor. 1313'de yanlış hatırlamıyorsa ve 1320'de de Müslüman oluyor. Yani Düşün artık o, Osman Gazi olan Gazi dönemleri ve e, akabinde de 1340'larda da e, halefi olan Can-ı geçiyor. Şimdi 1320'de Müslüman olunca e, Özbek Han e, 25 tane şehir kuruyor. Ve, ve daha sonra bizim Yıldırım Beyazıt'ın talep edici Yüksek İslam kültürünü kurmaya çalışıyor. Canı Bekan da bunu geliştiriyor. Canı Bekan dönemi, Altın Orda Devletinin ilmi açıdan diyorum tekrar Altın Çağ. Sarayberke kurduktan sonra mesela meşhur Taftazani Sarayberke'ye gidiyor. Orada kitap yazıp sunuyor. E, taftazani büyük bir usul alimi, büyük bir kelamcı, mantıkçı, yani dört dörttük bir alame. Tam. Dediğiniz gibi meşhur. Tabi. Ahmet Tokadi, düşün bak Anadolu'yu cezbediyor. Ahmet Tokadi bildiğin Tokatlı yani. Kalkıyor, Sarayberke'ye gidiyor. Ve oraya orada eser yazıp e, sunuyor şeye. Ondan sonra Mübarek Alani, bu alan yani şeyden, Kafkas bölgesinden, gidiyor astronomi kitabı yazıp sunuyor. Turarul Mülakas ki, bu daha sonra bizim Kadızade'nin merkeze aldığı teorik astronomi metnidir. Sonra Kemalettin Türkmani, bildiğim Türkmen yani. Ve bu büyük oranda... Antakya coğrafyasındaki bir Türk ailesi. Alim ailesidir bunlar. Baba, oğul, torun hep alimdir bu aile. Türkmane ailesi. Sonra Mısır'a gidiyor bir kısmı. E, o da saraya gidiyor, saray Sarayberke'ye. Hemen hemen e, şeyin tam ölüm tarihleri esnasında Davudur Kayseri'nin 1350'lerde e, yine Can-ı e, eser sunuyor. Alaaddin Ebi Verdi diye bir adam var mesela. Bak bu çok ilginç çünkü... E, klasik dönemdeki önemli felsefe metinlerinden olan Ebu Bereket El Bağdadi'nin kitabın muhteberini istinsa edip e, Canı Bekhan'a sunuyor. Yani bu, bu, bu, bu konuda Rahmeti Cevatiz gibi güzel bir makale yazdı. Ben tamamladım ama e, araştırması gerekiyor. Şimdi İbn-i Fadlullah Ömer'i var, e, Memlük tarihçisi. Onun verdiği bilgilere göre Mesut Bulgari diye biri Altın Orda'nın hemen kuzeyde küçük bir rasatane kurup rasat faaliyetleri yapıyor. Şimdi bu Bulgar der ki bugünkü Bulgar değil. Çünkü biliyorsunuz Türklerin Müslüman olması çok eskidir aslında. 1100 yılınca kutlayacağız bu sene. 1100 yıl. Ee, yani şeyden e, Selçuklardan önce çünkü ilk Müslüman olan Bulgarlar. İdil, Bolga, evet. Bulgarları. abbas halifesinden hatta biliyorsun Fakih istiyorlar. İbn-i Faz, hmm. e, İbn Fazlan seyahatnamesi. Bunun için ya. yazılıyor. i̇bn Fazlan onları eşlik ediyor. Hmm. Bu Bulgarî nisbesi <gülüyor> alimler mesela bir de Kıpçaki Arapçada P olmadığı için Kıpçakî diye geçer kaynaklarda. Bunlar orada ortalık cüdit atıyorlar. Bu Mesut Bulgar bunlardan biri ve astronom bu adam. Rasıdane kuruyor. Küçük çaplı ama. Hmm. Ee, şey yapıyor. Sonra Tacittin Kerderi. Zaten tüm bu hikayeyi bunun için anlat. Tacittin Kerderi kim? Davud'un kaysiden sonra. Meddeten. İkinci hocası. Ee, öldükten sonra gelen kim bu? Oradan geliyor işte. Şimdi böyle çok parlak duruyor. Niye bu tarafa geliyor? Artık e, Canı Bekhan öldükten sonra parçalanıyor orası yavaş yavaş. Hmm, bir kişiye bağlı. Tabii tabii. Şunu demek istiyorum. E, şeyin e, Altın Orda, işte Cücü Ulusu dediğimiz, Berke Han'ın kurduğu. Berke Han da bir dönem Müslüman oluyor, sanat falan. Bak e, belki ilmi açıdan orada çok güzel hareketler oluyor ama e, siyasi birliğini devam ettiremiyor. Hmm. Osmanlı'nın başarısı sadece hani ilmi, fıkhı diyoruz ama bir tarafıyla da o siyasi, askeri dehanın iş başında olması da alakalı. Ee, bu, yani alakalı. Biz bugünden bakıp e, bunları söylüyoruz. Şimdi e, benzer şeye diğer Memlük dönemine de bakabiliriz. E, gidip gelenler çünkü şunu unutmayalım. İlk dönem Osmanlı entelektüellerinin yüksek İslam kültürünü öğrendikleri cenah e, Mısır'dır. Evet. Bu niye Mısır'ın ee, hani Eyyubilerden, hatta Fatimilerden gelen Eyyubiler üzerinden Memlük'te devam eden bir taraf var ama Moğol'dan önünden kaçan, hemen hemen bütün büyük alimler oraya sığındığı için orada büyük bir entelektüel patlama var tabii. Bir de Memlüklerin akıllı bir siyaseti ee, Davud'un Kayseri doğruya gidiyor, Mollah Fenari de oraya gidiyor. İhtisas yapmak için oraya gidiliyor. Yüksek İslam kültürü. Demiştiniz. Ama matematik bilimlerde gidilen yer hala Merak'a ve Tebriz'in e, soluklandığı, onu, o nefesin devam ettiği İran ve Orta Asya. Yani Turan ve İran coğrafyası. Hmm. İşte Semerkant'a gidecek Kadızade daha sonra. Değil mi? E, bu yapılar, ya yani şunu demek istiyorum. Çok değişkenli bir yapı bu. O bağlama, göz önünde bulunmadan, gidiş gelişleri görmeden yalıtılmış bir halde orada bir şeyler oluyor. Mucizevi değil yani. O gidiş gelişler, akışlar, buraya gelenler, oraya gidenler. Mesela şimdi diyelim 2. Murat şey birinci Murat Sultan birinci Murat ee, Muhammed e, Harizmi eşşashi şaşlı. Bu adam Mısırlı. Mısır'da. Türk Şaş şehrinden geliyor. Şafii mezhep ee, ikinci, birinci, birinci Sultan birinci Murat'a sunduğu usul fıkıh kitabında şa, e, oşi yani bu şaşi oş o bir usul kitabı Şehri sunuyor. Diyor ki kitabın girişinde yanımda okuyabilirim de Arapçasını. Mısır'daydım diyor. Falanca geldi. Ondan sonra ben de Anadolu'ya geçtim. Geçtim şeye Bursa'ya. Oradan geçtim Edirne'ye. Baktım ki bu bizim karındaşlar. Karındaş diyor yani. Çünkü kendisi Türk. Bu karındaşlar yeni bir şey yapıyorlar. Tamam mı? Çok Bunlara bir şey sunayım dedim. Arapçası yanımda. Tamam bir... yeni bir şey yapıyorlar mı diyor. Yani bunlar bir şey yapıyor burada anlamında diyor hocam. O, o kadar ufuk görecek herhalde. ama bunlar bir şey yapıyor burada. Hı -hı. Bunlara bir usul-ı kitabı yazayım dedim. Ama bunlar Hanefi. Oturdum Hanefi usul-ı fıkı kitabını işaret Ya Bunların, o metinlerin e, bu, bu metin çok işlenen bir metin değil. Pek bilinmez bu metin yani. Ben Hı -hı. bununla alakalı bir, bir şey yazdım ama e, kitabın dibacısını okuduğun zaman, girişini okuduğun zaman orada, orada bir şey hissediyorsun. Psikolojiyi, bakışı Ondan sonra arayışı hissediyorsun. Ee, yani gidiş gelişler ondan sonra şeyin e, su sadece bir yere akmıyor yani. Su biraz böyle dolanıyor. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Karışık kuruşuk yerlerden geliyor. Bu süreç içerisinde ve bu e, karışık akışlar 1500'lerin başına kadar devam ediyor. Bak, bu çok önemli bir şey. Bu aslında bir güç veriyor Osmanlı'ya. Hmm. Farklı sulara Farklı lezzetlere teşvi yapıyorum şu anda. Farklı renklere açıklık. Çünkü bir devlet, hatta bir toplum, genç genç insan nasıl her şeye açıktır? Genç insan biliyorsun çok liberaldir, çok özgürlükçüdür. Çünkü muhafaza edecek bir geçmiş yok ya adamın. Bütün ufku gelecek. Bir öğrenmesi lazım, hayatını kurması lazım. Ama yavaş yavaş yavaş ortaya gelince biraz liberal, biraz muhafazakar. Bir geçmiş var, bir de ümit edecek bir gelecek var. Ama yaşlanıcı insan artık bir gelecek yok ki. ne ümit edeceksin? Yarın mezardasın. Onun için tüm geçmişini muhafaza etmek ister. Devletler de böyledir bir benzetme yapılırsa. Osmanlı neredeyse 1520'lere kadar tüm renkleri açık. İran'dan geliyor, Mısır'dan geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Ya düşün Fatih döneminde Kırım'dan bir sürü alim geliyor. Kapı açık, renkleri açık. Henüz daha tam teşekküllü bir yapı yok. Ama 1520'lere geldiğinde bu Suud döneminde falan e, yapı oluşmuş, kurumlar kurulmuş. Ondan sonra herkes görev bekliyor, nüfus artmış. Belirli bir model kurulmuş. E, öyle kolay kolay açıklık olmaz. Yani şöyle, senin diyelim ki bugün akademide e, hocaya ihtiyacın varsa bunu dışarıdan alırsın. Almanları aldık mesela İkinci Dünya Savaşı'nda. Bir savaş olsun şimdi bak alabilir misin sen? Çünkü üniversite reformu olmuş. Ya da reformdan hemen önce bir darül var. Yeni kuruluyorsun. Klasik Osmanlı alimlerin çoğunu tasfiye etmişsin. İhtiyacın var her şeyden. Oradan gelenlere istiyorsun özellikle. Bana gel diyorsun. Hmm. E şimdi olsun bak üniversitedeki hoca da nasıl kıyameti koparır. Enteresan. İstersen değil. harfet olsun. İse işte MIT'den gelsinler. Hmm. Fark etmez. E gayet de doğal bu. Niye? E kadro, maaş, Ekmek. geçim, para. Değil mi? Ne diyor İbn-i Toplumu... İki kanun yönetilir. Biri sesli, biri sessiz. Sesli kanun bildiğimiz hukuk ve onun temsilcisi hakimdir. Sessiz kanun nedir? Paradır. Sessiz kanun bu. Ses çıkartmaz ama her şeyi yönlendirir, düzenler. Belirler. Yani tamam. o buradaki parayı servet olarak, geçim olarak da düşünebilirsin daha büyük ölçekte. Belki gerçeklik zemini diye bile ifade edebilir miyiz? Yani şöyle ben onu artı değer olarak... İlla paraya eşitlemiyor artık toplumun artı değeri son derece paylaşımı çok problemli bir konudur. Belirli grupların belirli ailelerin belirli sınıftan elinde tutulmasıyla e, topluma e, dağılması yayılması refah ilişkisini belirliyor. O da bir kanun yani. Hmm. Evet. burada hocam tabii şey de var. Şimdi Anadolu'daki duruma ilişkin söyledik ya beylikler var. Beylikler kendi içerisinde bir yarış halindeler. Onlar da ortaya bir şey koymak istiyorlar. Tam bu tarihte, yukarıda, altın orada yu ifade ettiniz. Bayağı bir kaynama var. Tabii. Anadolu'da da var. Bak mesela İsa Aksaray'ı mesela. Aksaray'da. Cemalettin Aksaray'ı falan filan hocası. Hmm. Tabii tabii. Anadolu'da Şem, Şemsettin Konevi, Kone, Alaaddin Konevi. Koneviler çok. Söylemiştik. Evet. Ahmet Niksari. Biraz önce Ahmet Tokadi'den bahsettik. Bir de Ahmet Niksari var. Hmm. Çünkü orası danışman şey, şeyin Davud Kayserinin i̇bn Sartaktan ders gördüğü yer o. Orada sadece Davud Kayseri yok ki. Bir sürü alim var. Ondan sonra e, Mehmet Kayseri mesela. Hmm. Eminettin Sivasi Anadolu şehirleri üretime devam ediyorlar. Entelek bunlar hepsi entelektüel. Ya matematikçi, ya müfessir, ya dil bilimci. E, pek çok Şahabettin Sivasi var mesela. Tabii bu Tabii. da bunun ismini isimleri... Ekberettin unutmayalım. Ha, onu Tabii Ekberettin olacak. Baber'de de 1384 ölüyor Yani hemen bu tarihlerde yani o 1302 ile 1389 arası e, Alaaddin Esvet mesela gelecek daha sonra üçüncü ucu olacak e, medresede. E, pek çok isim. Muhammed Harizmi var. Biraz önce bahsettiğim o Uslu Fıkıh kitabını yazan. bu Bekir bin İbrahim var. Alaaddin Esvet var. Bir sürü adam var. Yani o e, pek çok isim verilebilir bu konularda. Evet. Anadolu'da kaynıyor yani. Tabii şey, Sinan nedir onun adı Aşıkpaşa, Acu Bektaşlar, ondan sonra değil mi Yunus Emreler, o dönemlerde hemen hemen hepsi. Pek çok isim sayılabilir. O açıdan da mucizevi bir yüzyıl. Şunu soracaktım hocam, bu kaynama Osmanlıların yaptığı yeni şey nedir aslında anlamak istiyorum biraz. Bu kaynama var. Altın orada da ifade ettiğiniz şey burada İznikte olandan daha parlak geldi kulağıma. Ama bu biraz... Tabii. Şöyle, çünkü bariyle. daha eski bir devlet o. 1200... Kurumları yani, tabii, var. ulusu tabii. Gücü Ulusu, Berkan. Hı hı. 80 80'ler kuruluyor zaten o. Ee, biz şeyden daha çok Müslüman olma. 1320'den bahsettik. Osmanlı'da yeni yeni kuruluyor. Ama o parlama ki Osmanlı ile mukassettiğinde daha yukarıda şey oluyor. Politik organizasyon gevşedikçe e, gücünü kaybediyor yavaş yavaş. Oradaki alimler mesela Taftazanı geri dönüyor, Kaç. değil mi? Diğerleri e, geri dönüyor ya o işte ayağın odlaya Mısır'a geçiyorlar. Çünkü o ulem, ilim e, bir istikrar ister. Kaçar. Tabi tabi tabi. Daha doğal yani istikrar ister. Osmanlı'nın başarısına tabii bir sürü spekülasyon var. E, şeyin yönetici elitin e, iyi bir askeri birikime sahip olması hani bir sürü teori var bu konuda Osman Gazi'nin menşeyi, bir işte çoban çobanoğullarının üst seviyeli bir komutanı olması askeri tecrübesinin bulunması falan, hani çok net şeyler değil bu ama Orhan Gazi'nin bu devam ettiriyor yani yönetici elit iyi bir askeri tecrübeye sahip ve bu şeye kadar devam ediyor ilginç bir şekilde nedir 16. yüzyılın ortasına kanuniye kadar devam ediyor. Bu ilk 10 sultan bey sultan çok iyi komutanlar hemen hemen. Hepsi. Tamam. Yine aynı şey hocam. Be beyliklerde de iyi komutanlar var. Ha, şey değil. Şey, hani bugün tarihte olmadığı için. Anladım tabii. Önemli bulundukları coğrafya Osmanlılara göre nispeten daha şey istikrarlı ama şey, Kıyıda yaşamıyorlar. Oradan Müslümanların birbirleriyle savaşması, Türklerin birbirleriyle savaşmasıyla Hmm, motivasyon ee, tabii tabi, e, darül harp denilen bir alana yönelmek hmm. e, Bizans'ın dışında büyük güçle karşılaşmamak belli bir zamana kadar ondan sonra karşılaşıyorsun Sırplarla karşılaşıyorsun Macarlarla karşılaşıyorsun e, tüm bunlar bir de Avrupa'da büyük e, kara veba salgını sonrası 1347'den sonra hmm. nüfus problemleri ortaya çıkacak e, ve bir de tabii ilmiye Yüksek İslam kültürünün e, arka vermesi, Fakihane Rum dedik ya, Fakihane evet. Rum'un ortaya çıkması. Tüm bunlar birleşiyor. E, ve bunu iyi yönetmek çok önemli. Yani mesela ilgimi çekmiştir. Şimdi İznik medresesini biliyoruz ama 10 tane medrese var Gazi döneminde. Çok küçük bir coğrafyada. Şimdi onu soruyorum. 10 on medresi okurlar. Ee, çok erken, başlangıç dönemi neredeyse. Tabii canım. Ee, ama coğrafya, çok hızlı coğrafya ve nüfus da aslında düşük. Biraz şuradan anlamaya çalışıyorum. 10 tane medrese açıyor. Mesela 10 medrese de durduran nedir? Niye on açılıyor? Işte, bir ihtiyaç bu, mı var? Şimdi, tabii. Buraların da haklı. Bu, hakikaten lazım. bunlar öyle kolay cevap verecek sorular, değil. çok basit sorular gibi geliyor ama mesela ben şey diyorum. İbn Batuta bir 10 yıl önce gelseydi nasıl bir Bursa tasvir ederdi? Hmm. Çok fazla değil ama ya. 10 yıl yani. Ama 10 yıl sonra geldiğinde Bursa'ya çok farklı bir Bursa var önümüzde. Çok hızlı örgütleniyor. Orası çekiyor insanları. Gazi yeni bir pencere, yeni bir açılım, maceralar falan. E, sadece şeyler gelmiyor. Ma, e, macera, perest ya da hakikaten derviş efendim insanlar gelmiyor. Alimler de geliyor. Bunlar alim derken illa büyük ölçekli bir alim anlama, tahsilli insanlar da geliyor. Bunların bir kısmının iz düşümlerine sahibiz. Bu, bazen bunlar ahilik teşkilatı içerisinde, bazen tasavvufi şeyler içerisinde ortaya çıkıyor. Fakat hakikaten tahsilli insanlar da var. Her halükarda bir zenginlik Heh, getiriyorlar. Tabii ve bu biraz da yönetici elitin hukuk bilinciyle alakalı bir şey. Birden on medrese kuruluyor. Şimdi on medesenin hakikaten seviyeleri nelerdir? Çok ciddi bir verimiz yok. Ama şeyi biliyoruz. Vakfiyeleri ya da kayıtlarından biliyoruz. İznik İdvesi bunların merkezinde yer alıyor. Bu da tabii çok tartışmalı bir konu. İznik Medresi ilk medrese midir? Birkaç medresi <gülüyor> çünkü tartışmalı bir konular ama burada bence daha büyük bir soru başkent Bursa iken medrese niye İznik'te kurulmuş evet. ya da en önemli medrese niye İznik'te? Niye oraya ağırlık verilmiş daha doğrusu? Bunu Halil Nalcı Koca İznik İdrisi diyor. Hristiyanlık bağlamlamı Bir tarafıyla Hristiyanlık. Çünkü Hristiyanlığın hmm. biliyorsun şeylerin, konsilleri orada yapılıyor. Ama Anadolu Selçukların ilk başkenti olması. Yani e, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu'ya girdiği zaman. Konya'dan önce. Konya'dan önce biliyorsun daha sonra Haçlı Seferleri başlayınca Konya'ya çekiliyorlar. Dolayısıyla Osmanlıların kendini biz Büyük Selçukçe, Anadolu Selçuklu'nun varisleriyiz. E, İddası ile hmm. alakalı olabilir diyor hani ilacı Hoca. bu ya, şey değil e, o dönemin politik bilinci konusun açısından baktığında ya atılır bir e, görüş değil bence. Ama medreseyi kurmayla ile doğrudan bir ilgisi yok. Var çünkü medrese zihniyeti temsil eder e, orayı sahiplenmeyi temsil eder yani öyle sadece hmm. şey olur politik bakma olaya ve çok ilginç bir şey söyleyeyim kanun dönemine kadar İznik Medresesi önemini devam ettiriyor. Büyük Osmanlı müderesleri İznik Medresesi uğramak zorundalar. Hmm. Hocazadesi bile, Hatipzadesi bile, tüm Osmanlı kanun dönemine kadar Büyük Osmanlı müderesleri İznik Medresesi'nde bir görev almak zorunda. Muhammed Berdayi, şimdi bu adam da önemli bir adam, e, baktım hiç dikkatimi çekmemişti İznik'te e, görev alıyor. İznik medresine tayin ediliyor. İstanbul'a gelip, Semaniye'ye yani Büyük Osmanlı medreseleri, Süleymaniye'ye daha sonra Süleymaniye daha biraz geç, Görev alacak insan Ahesofya'ya, görev evet. alacak isimlerin büyük ölçekte büyük oranda İznik'ten geçmesi gerekiyor. Bunun bir sembolü, bir anlamın olması lazım. Bu tesadüf olamaz yani. Şimdi bir sürü medrese var. Niye onu seçmiyorlar? Kesinlikle. Yani orada görev almak, alimler içinde bir ee, prestij. İft i̇ftihar, prestij meselesi. Bir de makam mevki almak için Osmanlı ilmiye sisteminde yükselmek için orada ya şöyle düşün. Sen şimdi profesör olmak en nihai amacın. Biz ne yapıyoruz? Bugünkü akademide belirli tezlerle aynı üniversiteye yükseliyorsun. Osmanlı'larda böyle değil. Belirli yenileri gidiyorsun. Sadece bir şey de değil. Her gittiğinde bir üste çıkıyorsun. Şimdi düşün Muhammed Berdahi Ayasofya çıkıyor en son en son halka o dönemde. Çünkü Süleyman'ın ilişkileriniz yok. Ama şeyden geliyor. İzni'ye İznik uğramaz lazım. Ee, bunu Dediğim gibi bunlar biraz varsayımsal şeyler ama bunların sembolik anlamlarının olması lazım. Hmm. Ee, bunları yorumlamak gerekiyor. Hristiyanlık ilişkisi, e, sizin şahsi kanaatinizi öğrenmek için soruyorum. E, ne, ağırlıklı bir... E, Bence, değil. Bence değil. Bence değil ama orası da e, şehrin şehrin bir ruhu da var. E, ...o anlamda bir bağlantı kurulabilir... ...ama bence bu daha çok... E, ...Hanlin Hocanın işaret ettiği o... ...Selçuklu, Anadolu Selçuklu... ...veraseti meselesiyle alakalı olabilir. Ama... Hı. ...dediğim gibi araştırılması gerekiyor. Niye bu kadar uzun sürüyor? 1337... ...1527... Hı. ...arada epey fark var. 37-200 yıl... ...o medrese... E, ...sembolik değerini... ...muhafaza ediyor, önemini muhafaza ediyor... Ve Osmanlı zihniyetini, ilmi zihniyetini, önemli isimleri oradan bir geçmek zorunda kalıyorlar. Bunun üzerine çalışmak Eyvallah. lazım. Şimdi ilk müderrisi meselesi, o da tartışmalı diyorsunuz siz. Evet, onu ee, konuştuk, konuştuk geçenlerde hatta. Konuştuk. Daha, atıf yaptık. Abi. Bugün konuştuğumuz meseleyle birlikte aslında ya geçen hafta ya önceki hafta sorduğum soruyu yenileyeceğim. Şeyi sormuştum hocam hatırlarsınız. Tebriz'de o sırada Davut Kayseri. Evet, İzdikteki medreseyi inşa edilirken ve Tebriz'den çağrılıyor. Anlatı böyle. Anlatı böyle. Hı -hı. Şimdi az önce konuştuğumuz yer yukarıda altın orada Hı -hı. bu şey zaman dilimi işte, aşağıda da bir mamur dünya evet. var, orada da bir sürü büyük bilgin Doğru. isim var. Hı -hı. Hı -hı. Tam bu o büyüklüğün içerisinde bir tercihin sebebini yine sorayım. Bu konuştuklarımızın etrafında bir yere oturacak. Çok güzel, Güzel, güzel. Şöyle, yani ona bizim, benim yorumum şudur. Ee, şimdi yeni teşekkül eden bir beyliğin elastiki bir zihniyeti var dedik. Bu elastiki zihniyeti uygun birini çağırmanız lazım. Anadolu'nun tarihsel tecrübesini bilen, oradan pay almış, onu takip eden birini çağırmanız lazım. Anadolu tecrübesi zihniyet anlamında nerede kuruldu? Konya'da masasında kuruldu dedik hatırlarsan. Değil mi? Orada e, kelam var, orada mantık var, orada usul var, orada e, meşailik var, orada e, işrakilik var, orada matematik var ve orada ekberilik var. Hmm. Bunları şahsında bir araya getiren kişi e, Yine seç... bir Anadolu çocuğu olabilir. Anadolu çocuğu. Onu seçmeniz lazım. Davran Kayseri, i̇bn Sartak'tan Tokat'ta e, matematik bilimler eğitimi görmüş. Mısır'da e, dini ilimler görmüş. Ondan sonra İran. Şeyin İran yine Mısır'da e, Atayye şehri'ne okumuş torunundan İran'da tasnifî eğitimi görmüş yani dört dörtlük Anadolu kültürünün temsili e, hem e, itikat var hem e, tasavvuf var hem kelam var hem e, fıkıh var hem hepsi bir arada yani Anadolu masası kendi somus daha sonra Molla Fenari çağırırken de aynı kaygılarla hareket edilecek. Niye Molla Fenari? Hmm. Ama mesela Fatih böyle beni çağırmayacak. Çünkü ihtiyaç yok artık. Ali Kuşçu çağıracak o da. Çünkü durum değişmiş oldu. İhtiyaçlarla alakalı bu. Hmm. Şimdi siz şöyle düşünsene nüfusun %70'in İslam olduğu. Ondan sonra henüz yüksek İslam kültürü, yüksek kültürün olmadı. Bırak İslam kültürünü. Bir coğrafyada ne? Büyük fakih çağırsan büyük kenar. İmam bilgiyi bile ne yapacağız? Niye tartışacak bir de yani? Hmm. Çok dikkat et o İtafus, Itafus de iman İslam kısmını tartışırken e, Davudur Kayseri'nin böyle e, hafif tertip yani Müslüman olsunlar da yani mümin olsunlar da İslamları zamanla der gibi bir hava var orada. Hmm. Mesela şimdi yeni bir makale çıktı bu konuda. E, İngilizce'de yani bir hafta önce filan yayınlandı. E, Davudur Kayseri'nin zaman anlayışı. İntesan bir zaman anlayışı. Çünkü bağımsız bir kitabı var zaman. Nerede yapıldı hocam bu makale? Bir İngilizce dergide yayınlandı. Bir ilden mi? Spring on çıkarttıkları bir dergide. Şimdi mesela benim makaleyi de Nazaret'teki makaleyi o iznikte ne oldu makalesi İngilizcesinde kullanmış. Orada mesela eee Elitauşu Süleyman Davudul Kayseri'ye ait olduğuna dair birkaç tane de dilsel delil e, zikrediyor ki e, ciddi alınması gerekiyor. Yani Davudul Kayseri'nin diğer metinlerinde kullandığı dilsel üslubu, Arapça yazımı ve ifade, kavramların itafı ve maniyede de benzer şekilde kullanıldığı. Dolayısıyla onun Davud Kaysı olma ihtimali artırdığını çünkü hafif bir şüphemiz vardı ya. Eyvallah. Bu açıdan da bir destek oldu bu. Şimdi Burada e, durabilir e, miyiz hocam? Duralım. Evet. Yine bir araya gidelim. Öyle mi? Peki. Aradan sonra da eee ve müfredatı meselesine tamam. biraz daha vakit Olur. bulursak konuşalım. Reklamdan sonra burada olacağız. Yeniden merhabalar, soruların peşindeye devam ediyoruz. İznik'te Osmanlı felsefe ve bilim hayatının teşekkülü meselesini bu hafta konuştuk. Son bölümde artık o İznik'te kurulan 10 medrese, hatta şöyle hocam, o medrese… Bu sadece Orhan Gazi döneminde ama. Şimdi sadece Orhan Birinci Gazi Murat'ta döneminde. Bu 30'a çıkacak, şeye, yıldırım beyazı da 60'a falan. Yani hmm. o artacak gidiyor. Evet, ee, yoksa biz sadece 10 medrese demeyelim mi? O sadece oran gaz döneminde kullandık. peki burada şeyi kestirebilir miyiz hocam biz bu mesela 10 medrese ya da daha sonra 30'a çıktı e, açılmak için açıldı Yok, ya da hayır. ihtiyaç vardı ihtiyaç tabii tamamen ihtiyaç o dönemdeki maddi imkanları düşüneceksin devlet beylikini teşvik ediyor ee, o örgütlenme henüz yolunda yani süreçte öyle kolay para harcayamazsın şimdi harcayamıyorsun bir de kayıt var, hukuk var. Yani her harcamanın bir kaydı var. Ee, keyif olsun diye kurulmaz. Vakıf kurumları henüz tam teşekkül etmiş değil buna. Yavaş yavaş oluşuyor. Ee, Beylik dönemi dedi, diyoruz ya adı üzerine. Kesinlikle ihtiyaçla alakalı. Tabii bizim şöyle bir çalışmamız yok mesela. Nüfus hareketleri nedir? Ne kadar insan geliyor gidiyor mesela? Ölüm oranları ne? Bunlarla alakalı kaydımız yok. Yani mesela şöyle bir şey olabilir mi? Bir ee, yeni açılan o dünyada aşağıdan ne kadar insan geliyor? Şimdi, tabii bunlar biraz öteden beriden öğrendiğim şeyler, onları test edecek bir, bir şeyim yok ama, mekanizmalarım yok ama. Mesela bugün hala Avrupa'daki, Balkanlardaki, hatta hatta Ukrayna ve benzeri yerlerde, Anadolu'dan gitmiş, farklı etnisiyle mensup, insanların daha ortamlarında hala varlıklarını sürdürdüğü, mesela Nereden duydum, nereden okudum bilmiyorum ama Türkmen. 13. Türkçesi konuşan Türkmenlerin olduğunu söylüyorlar hmm. bu coğrafyalarda. Ya da Kürtçe, Kürt aşiretleri, şeyde Ukrayna coğrafyasında. Bunları dediğim gibi denetleyecek bir mekanizma yok ama duyduğum şeyler bunlar. Yani nasıl insanlar akıyor, o güzergahlar neler, onların hakkında o nüfus hareketleri, nüfus yoğunluğu, nüfus artışı konusunda bir bilgimiz yok. Bunlar çalışılması gerekiyor ya da veri de yok zaten. Neye göre çalışacaksın? Yani maalesef. Belki ha. o veriler olsa bu şeyi yapabiliriz. Ha, yani eğer biz diyelim ki Müslümanlaşma ne kadar hızlı mesela. Ee, dolayısıyla bir ihtiyaç hasıl oluyor. Şimdi biz biliyoruz ŞEKAİK'te, ŞEHİN ŞEK Taşkımcızade'nin verdiği bilgiler, tabi çok geç dönem kayıtlar ama e, Orhan Gazi'nin e, kadıya ihtiyacı olması ve kadı istemesi işte şeyin medrese talebelerinin bundan iştinaf etmesi... ...geri durması... ...politikaya bulaşmak istememeleri... Işte şeyin Çandarlı'nın... ...görevlendirilmesi... ...Çandarlı ailesi, ulema ailesi onlar... Hmm. ...Fatih dönemine kadar... ...hatta ikinci Beyaz'da bile... ...döneminde bile Çandarlı var... Hmm. E, ya ...tüm bu verileri... E, ...az oldukları için... ...varsayımlarla... ...hipotezlerle aralarak dolduruyoruz... ...tüm bunları dikkate aldığımız zaman... Bunların ihtiyaç olduğu açık. Ama dediğim gibi bu medreselerin de dereceleri nelerdir mesela? Hangi ölçekte, o dönemde bir derecelendirme de var mı? Onu da bilmiyoruz. Ha, ülema, bilgin listesi de yok, ders listesi de yok. Tabii büyük bunlar oranda. yazılan kitaplardan büyük oranda çıkartıyoruz. Bu varsa şeyde çıkar aslında. Bir yastırır. de biyografilerden çıkartıyoruz. Ama şey seviye bilmiyor. Şöyle. Şimdi diyelim ki hmm. Fatih'ten sonra 20'li medresi 30 ve 40 bir derecelendirme var. Yerarşi var. Hangi medresede hangi metin okunacak? Hangi seviyede okunacak? 3 aşağı 5 yukarı belli. Bunlar çok böyle katı kurallara bağlı olmasa bile... ...kamusal yani ilim kamuoyunun belirlediği... ...artı devletin e, belirlediği bazı temel ilkeleri... Zorunlu dersler var. Tabii çıkartıyoruz bunları. E, bu dönemde böyle bir şeyimiz yok. Hmm. Verimiz yok ama... Yazılan eserler, orada ders veren hocalar e, özellikle Osmanlı sahasında e, bulunmuş alimlerin yazdığı kitaplara baktığımız zaman şunu rahatlıkla söylüyoruz. Bir kere önemli mesele dil. dil. Ne demek dil? Yüksek İslam kültürünün dili olan Arapça öğreneceksin. Bu sadece din dili olduğu için değil, hikmetin dili olduğu için bak burası önemli. Bir de şey zannediyor Arapça önemli din dili. Hayır abicim hikmetin dili o dönemde. Park ne? Bütün matematik kitapları felsefi mantık Arapça yazılmış. Nasıl ki bin yıl boyunca Akdeniz dünyasındaydı tüm hikmetin dili. Yani hikmet dediğimiz tüm felsefe bilim sistemi dili Yunanca ise hmm. ve sen hangi milletten hangi dinden olursan ol Yunanca yazmak bilmek okumak zorundaysan daha önce de bu neydi Akatçaydı Sümerceydi. Aramcaydı. Yani her dönem lingua Frank'a var yani. E bugün İngilizce. E 2. Dünya Savaşı'ndan önce Fransızca idi bu. Değil Eyvallah. mi? O dönemde Arapça ve siz zaten İslam medeniyetinin bir uzantısı olduğunuza göre Arapça dolayısıyla dil okumak zorundasınız. Şimdi Türkçe bu burada nerede? Eee çok ilginçtir. İlk, ilk Türkçe metinler de Memlükler döneminde yazılıyor gramerler falan. Türkçe, işte Yunus Emre'ler, Aşık Paşalar var ama e, bu eğitim sistemi içinde işte Türkçe nerede duruyor, nerede öğretiliyor o konuda çok ciddi bir veri yok. Şimdi Arapça'nın nereden olduğunu biliyoruz. Yazılan metinlere bakıyoruz. Bir kere emsile, şey nedir? sarf, nahif, mesela yüksek dereceli bir dil de yok. Belağat yok mesela. Hani. Yavaş yavaş çıkacak. Hmm. Çok ilginçtir. Belağat metni yazan Osmanlı ya da Anadolu alimleri bunları büyük oranda Mısır'a gittiğinde yazıyor. Anladım da muhatabı yok. Muhatabı olmayan kitabı ne yazıyorsun? Haliyle. Değil mi? Yani. E, daha çok işte sarf, nahif gibi e, temel Arapça. E, şimdi bu dil meselesi hala bugün bakın. Akademide ne kadar önemlidir, değil mi? E, yüksek lisans imtihana giriyorsun. Şu kadar İngilizce olması lazım. Doktoraya giriyorsun. Şu kadar İngilizce. İngilizce makale olması. Doçant olman için şu kadar İngilizce makale yapman lazım. Bilmem. Bir sürü yok mu? Tabii bunun gibi. Onun gibi işte yani ömür harcıyoruz İngilizce öğrenmek için. İngilizce okumak başka bir şey, İngilizce yazmak başka bir şey. Konuşmak İngilizce başka konuşmak, konuşmak başka bir şey. Aynı şey burada da var. Onun için daha İbn Haldun hmm. Mukaddime'de ne diyor? Arap olmayanların e, Arapça için bir ömür harcadığını söyle. Yani yavaş gidiyormuş. Hatta bana sorarsan İbn Haldun şikayet ettiği Raziden sonra. Arap olmayanlar da Arapça öğrenmek zorunda. Şey, Arap olanlar da Arapça öğrenmek zorunda. Çünkü dil çok sembolik bir hale geliyor. Hmm. O üst İslam kültürünü ya da üst hikmeti anlatan dil artık Arapça lafızlarla yazılıyor Arapların ama. Arapların dili olmaktan. Artık tabii sembolik bir dile dönüşüyor. Araplar da öğrenmek zorunda. Ben bunu denedim ha. Mesela Arapça doktora yapmış, Arap dinde doktora yapmış. İnsanlara klasik metin okuttuğumda bu ne diyor ya? Anlamıyor yani. Mekanik mi kitabında anlamıyor, matematiği de anlamıyor. o. Hakikaten şey, bazı terimleri verilmeli yakalıyor ama bir bütün olarak, ya bugün siz bir kelam metnini üst bir seviyede kelam metnini anlamak öyle kolay değil yani. E sadece ben Arapça biliyorum, Arap'ım filan dersen sökmez o. E, yıllar önce hatırlıyorum, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir Mısırlı arkadaş gelmişti, divan edebiyatı üzerine doktora. Bu benim işim zaten bunlar işte şu Arapça kelime filan bitiremeden gitti o arkadaş. Öyle şey zannediyorsun. Bu çünkü kelimeyle alakalı değil bu. Bu cümle yapısı, zihniyetle alakalı ya. Yani o zihniyeti yakalamak öyle kolay değil. Dinin taşıdığı dünyayı yakalamak öyle kolay bir iş değil. Dolayısıyla Arapçaya büyük emek veriliyor. Bu birinci mesele. Dil. İkincisi dini ilimler. Siz Müslümansınız ve yavaş yavaş yüksek İslam kültürünü üreteceksiniz. Ee, belki geldiğiniz gelenek, evet, sünni bir gelenek ama heterodoksi çok. Yani yüksek İslam kültürü olmadığı için, ha din de büyük oranda tutup, kelam okutup, mesela ilk dönem medreselerde ya da alimlerin büyük kelam kitapları yok. Yani nerede, kim muhatabı? Müm şey, varlık üzerine tartışma, muayet üzerine tartışma. Mümkün değil yani. Daha çok pratik yani ilmihal bilgileri seviyesinde, akaid diyebileceğimiz seviyede ve bu da özellikle Hanefi Gerçek Masuriydi. sorunlara cevap arayışından doğuyor. Ya i̇htiyaç ya bunlar. Ne kadar ihtiyacı var? Peki hocam bir parantez soru. Şimdi bugünkü dünyada şöyle ya, yüksek öğretim burada planlandığı zaman etrafımızdaki mamur dünyayı parantezi alarak planlayamıyoruz. Planla. Ben Anadolu'yu dolaşıyorum. Ne oluyor orada? Yani nasıl? Eğitim seviyesi ne? Sen istediğin kadar planla. Yani sen istediğin kadar suyun olsun. Bardak müsait değilse nereye koyacaksın onu? Çanak müsait olacak kardeşim. Senin masa başı planlanan hiçbir şey yaramaz. O dönem böyle bir planlama... Bunu bilmiyoruz böyle bir. Ulema bunu yapıyor şüphesiz. Şimdi tekrar ediyorum bak. Kuruluşta böyle başlıyor. Yavaş yavaş gidiyor bak. Ağırlaşacak yavaş yavaş. Ee, birinci Murat'a geldiğinde... Ne dedi? Usul fıkıh. Beş tane fıkıh kitabı sunulacak adama... Üç tane usul. Zaten Yıldırım geldi ne diyecek ki, Yıldırım Beyaz'ı kardeşim bu böyle olmaz. Monla hmm. Fenar çağdı Monla Fenar ne isteyecek? İlmi, tüm Osmanlı ilmiyet sistemini sistematize et. Yönerge hazırlıyor. Tabii. Bir yeriyle tek tip tek tipleşme değil hayır hayır tek tipleşme değil. Devletin dil birliği. Devletin ihtiyacı olan medreselerle devletin kontrolünde olan medreseler olmayan medreseler var dedik ya. Hmm. O tek biçimli dil yani Ankara'dan bir kanun çıkıyor her yere eşit öyle bir şey yok o dönemde. Hmm. Genel ilkeler var. Ee, orada çünkü vakfın şartları var. Vakıftaki hocanın birikiminin imkanları falan hepsi şey yapıyor. Ama gittikçe artıyor. Hmm. Anlatamıyorum. Dolayısıyla dini ilimlerde bile öyle çok yüksek bir seviye yok. Şeye gelelim mesela ee, astronomi, matematik, pratik her şey. Mesela astronomi aleti kullanma bilgisi. Hmm. Çünkü namaz vakitleri. ama onlar pratik. Tutup mesela e, ...gezegenler teorisi üzerinde tartışma. Yok öyle bir şey. İhtiyaç yok e, ve ince... henüz oraya kadar hani, incelmedi. Yok onun yani. Sen hmm. yavaş yavaş... ...önce okuma yazma öğretmen lazım ki. Değil mi? Yani şöyle... ...dört işlemi bilmeden adama kalkülüs öğretemezsin ki. Diferansiyel ben... integral asap çözerim. Ne? Anlat sen, Anlar mı seni yani? Ya da Newton fizini bilmeden... ...relativiteyi ya da kuantifizini anlatabilir misin? Doğru Bugün doğru hocam düşün? ama şunu da yapabilirlerdi bir tercih olarak e, enteresan. Yani Medrese'yi bir ada olarak, müstakil bir ada olarak e, görüp e, o çok yüksek incelmiş e, ilmi orada işletebilirdi ama, ahalinin durumuna bakmaksızın. Güzel ama o müder, şey medrese tarafı dışarı, dışarı çıkacak. ne yapacak? Boşa düşecek. E boşası, konuşabilir hmm. bir dünya yok. Bugün biraz böyle. <gülüyor> Şimdi bu <gülüyor> bütün toplumu yavaş yavaş dönüştüreceksin. Yetiştiriyorlar zaten. Hmm. Yavaş yavaş oluyor. Dolayısıyla e, bir de tabii burada şeyi unutmayalım. Tasavvufu unutmayalım. Yani bilginin tamamlayıcı ilkesi gereği medresi varken tekkeler de çok aktif Osmanlı'da. E, dergahlar, tekkeler, sufi e, oluşumlar. Bunlar bir tarafıyla pratik, bir tarafıyla teorik, özellikle ekberi geleneğe mensup olanlar. E, Ahilik teşkilatlarında da bunun içinde Tabi Tabii tabii. Ahilik teşkilatı da belli bir eğitim görüyor. Onların eğitimi de çok ciddi. Aile teşkilat derken, hadi gel bir teşkilat kullanım diyor. Orada çok ciddi bir eğitim var. Çok ciddi bir marangozluk eğitimi olduğu gibi, çok ciddi bir botanik, aşçılık, savaş eğitimi olduğu gibi çok ciddi bir e, anlattığım orta ölçekte bir dini eğitim, dil eğitimi, İslam kültüre eğitimi var. İlgisi olmayan bir eğitim modeli bunların şeyleri var mıdır acaba? Hani bugünkü dünyadan biraz e, oranlamaya çalışıyorum hocam. E, nasıl örnek vereyim? Hani Matematik kötü bir örnek olur ama ee, fizikle hiç ilgisi olmayacak birine çok yüksek fizik e, dersinden de geçmeyi zorunlu kılan. Kafayı diye. yer adam. Orada da acaba e, öyle bir şey yoktur diye. Yok, yok, yok. yok. Yani bizim şimdi yaptığımız araştırma, dökümlerini çıkarttık bunların. O dönemde yazılan eserler, Osmanlı medreselerinde görev yapan alimlerin yazdıkları eserlere baktığımızda hmm. ya da o dönemde istinsa edilen, mütedavil olan, yani o o küçücük Osmanlı Beyliği içerisinde dönüp dolaşan eserlere baktığımız zaman çok satanlara. E, yok. Bir de o dediğin şeyde yani kazan taşmaya başladığında o taşanlar işte Osmanlı coğrafyası durmuyor. Hmm. Ya Mısır'a gidiyor ya Suriye'ye gidiyor ya da Orta Asya'ya gidiyor. Şey, hani daha sonraki bir örnek ama yani bir kadızade Bursalı ya bu adam dedesi bunun Bursa kadısı yani öyle bir ihtiyacı da yok adamın. E, belli bir Molla Fenari gibi bir deha'dan okuyor. O, Molla Fenari bakıyor ki bu adamın kafası matematik bilimlere yatkın. Gülüyor, onu şeye gönderiyor. Konya'da Safer Şah e, bir astronom ve e, nedir Ubeydullah e, diye bir astronoma gönderiyor. E, yetmiyor. O da yetmiyor. Diyor ki senin, çünkü matematik bilimlere düşkün adam. Senin yüksek matematik eğitimi görmek istiyorsun. Matematik, bilimler daha doğrusu. Yapacağın tek şey Orta Asya'ya gitmek. Ve onu Orta Asya'ya gönderiyor. Ama diyelim ki dini ilimler konusunda eğitim yapacak olan e, insanları da, dil ilimleri de Mısır'a gönderiyor. Anlatabiliyor musun? O dediğin şey var ya taş, taşıyor adam yani. O, onu besleyecek bir... Bırak sen şeyi, medreselerdeki eğitimi kitap yok piyasada bak bunu Monda Fenari'nin e, iç başına geldikten sonra yaptığım içeriden bir tanesi nedir? kitapları çoğaltmak matbaa yok ki bir de uçtasın sen ya yani klasik İslam kültürünün merkezinde uzaktasın arada Karamanoğulları var beylikler var onlarla sorumlusun hmm. tamam e, politik olarak sıkıntıların var e, ki, piyasa kitap piyasan yok senin henüz kitapçıların çünkü kitap derken kağıdı var bunun mürekkebi var cildi var değil mi? Bunlar yavaş yavaş oluşan şeyler. Ne yapıyor Molda Fenari? Öğrencileri istihdam ediyor bu iş için. Çoğaltmak için. Tabii. Ee, bir günü tatil ediyor salı gününü. Cuma tatildir normalde. O tatil devam ediyor. Dinlemiyor ama bir de kitap istinsah tatili var salı günü. Fakat bu süre sonra yerleşiyor. Son döneme kadar salı da tatil. Tatil dediğimiz öğrenci o gün dersi yapmıyor. Tatil dergi yapmıyor. Kitap istinsah ediyor. Hmm, zorunlu. Zorunlu. Evet. Hmm. Kolay mı bu işler? Sözüm. Yani zekice ama kolay değil ki. imkanlarla alakalı. Her şey hı hı. imkan ile mümkündür. İmkan yoksa o mümküne dönüşmez. Ee, sonra bunlar çoğalıyor tabii. Onların o artık kitap istinsa bitiyor ama alışkanlık devam ediyor. Salı günü de tatil zaten iki gün haftada olur. olmuş. oluşuluyor. Son döneme kadar devam ediyor. Salı günü tatil mi? Ediyor. Yani benim bildiğim ediyor. Hı. Büyük oranda. Hocam bir kıyas sorusu sorayım mı? Buyur. Eğer oranlayabilirsek. Selçuklu tecrübesiyle Osmanlı tecrübesini hani zaman aralığını bozmalı ama daha dur oluşan bir Osmanlı yavru ya daha bu dönem için söylemiyorum çok yani ikisinin de tamamını olarak. oranlarsak büyüklük küçüklük zaman coğrafya vesaire medrese bağlamında ya hangisi e, Yusuf, bu işe daha fazla Yusuf Osmanlı çok büyük bir coğrafya artık o senin artık yani Osmanlı Selçukluyla büyük Selçukluyla bile kıyaslanmaz Romayla kıyaslanabilir belki Hmm. Coğrafya çok deniz, 10 milyon kilometrekare kara, 5 milyon deniz, bir sürü şey var. Şimdi Ketebeden güzel bir şey vardı değil mi haber? Olar bu söyleyebiliriz. Ketebeden tabii çıkacak tabii. bilgin hocanın editörlüğündeki Osmanlı medreseleri. Ya bilgimiz, bildiklerimiz yani neredeyse iki üçe katlanıyor bazı bölgelerde medrese. Diyorsun 100 medrese var, 200 oluyor, 200 diyorsun, 400 oluyor. Şimdi inanılmaz bir medreseleşme. Bu medrese dereceli yarışçları var. Ee, Mukayese edilmesi doğru değil. Hmm. Ee, şimdi Anadolu'da medreseler yapılıyor tabi. Ama sadece İstanbul'da 600 medrese var ya. Bunu biraz şeyden dolayı sorum aslında anlamak istiyorum. şimdi tokat çok sık geçti birkaç evet, programdır. Tabi. Çünkü orada ilk bir, medreselerimiz orada ama bir kaynama var. Tabi Yok Bu, bir kaynama yok aslında. Bir medrese ve etrafında... iki tane var ama çok merkezi. Bir kere ilk sıfır ya onlar yani onlar. Hmm. Ee, Anadolu'yu Türk yurdu kılarkenki zihniyeti yetişsin adamlar orada. Davudur Kayseri'de orada yetişiyor. Hmm. Anlatabiliyor musun? Sivas, Hakeza, onunla Kayseri, Konya, ee, Anadolu'daki bazı şehirler bir lokomotif görevi görüyorlar. Tokat bunlardan, entelektüel açıdan, matematik bilimler açıdan baktığında Sivas ve Tokat. Hatta Tokat birinci öncelik bakımından kronolojik olarak. Hmm. Ee, o açıdan ama medreselerin sayısı yaygınlığı açısından baktığında Osmanlı'yla mukayese edilmez yani bunlar. Hmm. Acaba hangisi daha fazla e, bu ileri görmeye ilişkin bir şey ya hocam hani özellikle istikrarla alakalı? Orhan dönemi bir de için ya. İta parayla yani. alakalı ya, iktisadi Arayla güçle yani. alakalı. Onların güvenliğini sağlamakla alakalı. Yani kolay iş değil onlar. Onların gelmesini sağlayacak cazibe ortamını kurmak tabi Tabii daha. tabii tabii. Bir hmm. de e, mezunlara iş Bulman çok önemli. <gülüyor> şimdi mesela bu sene felsefe bölümlerinin çoğu da olmadı Anadolu'da. Niye? E çocuklar işe bakıyor. Aynı duygu. Ve e tabii tabi şimdi bak şey ya bunun illa devletle de alakalı olması gerekmiyor. Toplumun ihtiyaçları var. Şimdi sen medresiyi bitirdiğinde belli bir gün imam oluyorsun en fazla diyelim. En az. En azından. E şimdi toplumun ihtiyacı yoksa imam yetiştirir misin sen? Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar, bu, bu şimdi Osmanlı toplumunun ihtiyaçlarıyla, Anadolu Selçuklu'nun belliklerinin ihtiyaçları aynı olabilir mi? Hı hı. Bak ben bir örnek verir ya sık sık. İstanbul'da, işte Türkiye'de ne kadar cami var? 90 bin camiden bahsediyor. 90 bin imam demek. Büyük camilerin birkaç imamı olur. Müezzinler çarp, ordu çıkıyor ortaya. İstanbul'daki e, ilkokul, ortaokul, lise, öğretmen sayısı neredeyse Türk, İstanbul'daki asker sayısından fazladır ya. Kaç tane ortaokul var, kaç tane ilkokul var, kaç tane ise var. Her birine kaç tane öğretmene ihtiyacım var. Ya Bu işler kolay mı öyle? Maddiyatını hesapla. Bak, bunun yine geçmedik her zaman söylüyorum. Medrese yapmak öyle kolay bir iş mi? Ustalığı var bunun. Ta taş ustalığı var. Mimariye ihtiya mühendisliğe ihtiyacım var. değil ihtiyacım var. İlk dönemde dikkat et hep. Anadolu'daki daha önceden doğuramadan kalan e malzemeler kullanılıyor. Yok ki bilgisi yok. ...onu sıra kağıt üretici, mum... ...üreti ee, evet, gelmiyor sokaklarda. Medresine dinlersin, nasıl çalışacaksın? Bunlar hep ...şimdi i̇şte şimdi maddi kültürü imal ederek... ...üst kültürün üretildiğini hesaplaş. Öyle değil ki, hadi... ...bir kitap yazalım. O kitabı yazacak malzemeyi... ...nereden elde edeceksin? Kolay mı o işler? Her zaman bunlar... E, ...pahalı... E, ...işlerdir. Ama neticede... ...önemli olan burada şu... ...toplumun ihtiyaçlarıyla... Devletin planları arasında bir oran, bir nispetin olması ve bu nispetin gereğini peyderpey yeğene getirmeleri. E, nüfus arttıkça, e, kültür homozenleştikçe, e, e, Müslümanlık, yani din birliği, dil birliği ve benzeri konular politik zihniyetteki birlik geliştikçe e, dereceyi arttırıyorlar. Hmm. Ama biz e, şeye kadar baktığımız zaman, Molla Fenari gelinceye kadarki sürece, o beylik sürecine baktığımız zaman... Ana hatlarıyla e, dil bilimleri, e, dini ilimler e, ve pratik e, ihtiyaçlara ilişkin bilimlerin e, ağırlık kazandığını görüyoruz. E, çok fazla da metin yok elimize dikkat edersen o dönemde. Elimize gelen metinler ya dildir ya dindir. E, mesela bir asr-ı yok. İstinsa edildi de İznik'te bir tane... El-Mulakhas ilmi heyye Çamini'nin e, İstinsa edildiğini biliyoruz. Bir de 2. Evet. Mezut Dönemi'nde Bursa'ya yazılan bir matematik Ali bin O da kayıp. Yani evet. Anlatabiliyor muyum? Yok yani. O da haberdar olmak için. Evet. Hay şimdi niye yazsın bir kere yani? Bu tabii gerçek Yine gerçekçilik diyeceğim hocam. Somut gerçekliğe ayarlı Maddi dünyaya ayarlı da bir Akıl Ve planlama Programlama fikri ta o zaman şaşırtıcı. Bugün olsun. bile mesela modern devletler onu ayarlayamıyor. Ucunu kaçırıyor, yanlış planlıyor. Tabii o politik tartışmalar evet. ama şimdi şöyle düşün. Uçağın yok. Uçak üretmiyorsun, sen yapmıyorsun ama uzaya çıkacak teknoloji geliştirebilir misin? Hadi yapsın Türkiye uzaya şey göndersin. Önce uçağını bir yap bak. O teknolojiye bir sahip ol. Aynı şey yani o dönemdeki bilgi birikiminin Belli bir hiyerarşisi var, bir derecelenmesi var. Bu e, derecelenme hierarşi, ihtiyaçlara göre belirleniyor. Bu biraz politik ihtiyaçtır, biraz askeri ihtiyaçtır, biraz toplumsal ihtiyaçtır, biraz da ferdi ihtiyaçtır. Yani e, bir insanın kitap yazması kendisiyle de alakalı olabilir. Kadızade'nin El-İtaf-ı süleyman fiat yazmasının e, bir tarafıyla geldiği coğrafyada ilmini ispat etmek isteyen bir insanın her konuda... Birliğiniz sorunu alıp çözecek bir metin yazması var. Bir de kendisi için de bunu kalem almış olabilir. Yani bir, kafasında bir sorun vardır. Ben bu sorunu çözeyim der. Ama henüz öyle bir entelektüel problem peşinde koşma dönemi değil. O dönem. Bu daha çok ekberi geleneğin kendi problematiği içerisinde süren şey. Diyelim ki Davud Kayser'in Şevil Fusus'unu kim anlar? Nerede yazıldı? Bursa'da mı yazıldı? İznik'te mi? Yok. İran'da yazıldı. Çünkü ortam orası. Yani Davudur Kayseri'nin hmm. üst metinlerinin yazıldığı yer ne Bursa ne İznik. Hepsi İran coğrafyası. Çünkü bağlam orada, muhatap orada. İstanbul'a yani bu İznik'e gelince ne yazıyor? En hitabı Süleyman'a belirli sorunlar falan filan. Hmm. Bu çok çok önemli bir şey hocam. Tabii. Yani yani. Bugün ne ilişkin tabii ben yine çıkarım yapmaya çalışıyorum. Birinci basamak e, olmadan, beşinci basamaktan Olmaz. tırmanmaya ama, çalışmak. Ama Molla Fenari usul beda yazacak. Yüksek Fusur kültür artık başlayacak. Tabii çünkü. canım usul kitabı yazacak adam. Hayır birinci, birinci bak oran gazde hemen sonra birinci Murat'ta başlıyor işte. Muhammed Harizmi'nin hmm. yazdığı Usul-i Sonra diğer e, neydi adamın adı Ebubekir Bin Rahim'in yazdığı Alaaddin Esved'in yazdığı. Ya Alaaddin Esved oturuyor şey yazıyor. E, nedir oranda? Bu e, Ebubekir Bin Rahim'in yazdığı Kenzül Esrara şer yazıyor. Bir, biri bir metin yazıyor bir şer yazıyor. Yani yavaş yavaş artıyor ama şey geldiğinde Yıldırım Beyazı da o biraz daha artacak. Adım adım yani birbirini ölerek ilerliyor, e, sıçramıyor. E, devlet kendi ihtiyaçlarına, toplumun ihtiyaçlarına e, bakarak meseleyi organize ediyor. Bir de yetişir isimlerle alakalı tabii. Eyvallah. Hocam şeyi de aslında merak edelim Şimdi muhtemelen vaktimiz e, epey azaldı. E, Yine tam bu konuştuğumuz dönemde yani 1302, 1389 belki 1400'ü uzatabiliriz. O aralıkta e, eser bildiğimiz ya da kayıtlı, e, böyle çok satan, <gülüyor> elden ve dolaşan, merkezi bir pozisyonu konumu olan, bildiğimiz bugüne gelen e, eser var mıdır? Yani böyle Nüshalar e, elimizde olması lazım. Onun bir hesaplama tekniği var. Şimdi bak bir şey söyleyeyim sana. 1389'da Molla Fenari'yi çağırdık ama yetişmiş mi Molla Fenari'yi çağırdın? Hmm. Bu da üç aşağı beş nedir? 1350'ler yani e, şey öldüğü zaman Davud Kayseri bu Molla Fenari gibi, Ahmedi gibi, e, daha sonra Osmanlı tıbbının kurucusu olacak e, Hacı Paşa el-Aydin'i gibi değil mi? Ve e, Kadı, e, nedir oranı, Sımavna Kadısı, Şey Beddettin gibi insanlar neredeler? Mısır'dalar. Kim gönderdi onları? Germiyanoğulları. Halbuki Germiyanoğulları entelektüel olarak Osmanlı'dan kat ve kat önde. Ama üst kültürü tahsil etmeleri için Germiyanoğulları bile bu büyük isimleri şeye gönderiyor. Mısır'a gönderiyor. Osmanlı'ya bak gelmedin bile. Sonra Germiyanoğulları Osmanlı'ya katılınca bu alimler de Osmanlı'ya hizmet ediyor. Tabii Germiyanoğulları entelektüel açıdan Osmanlı'ya büyük katkıları var. Askeri açıdan da var okuduklarıma göre, ben uzmanı değilim ama Osman, Germiyanoğulları Osmanlı'ya katılınca Germiyanoğulları komutanları da Osmanlı ordusunda yetişmiş insanlar. istihdam ediliyor. Ama ilmi açıdan, çok ilginç değil mi? Şimdi sen e, Yıldırım Beyazıt tahta çıktın, Yüksek İslam kültürü kuracaksın, eleman isteyeceksin Senin yetiştiğin bir öğrenci o. Evet. Ya. Davut Kaçer için de aynısını söyleyebiliriz. Tabii. Ama böyledir bu iş. Yavaş yavaş. İşte tabi e, Ait olduğu, uzantısı olduğu dünya onun yabancısı değil ama. Bizans değil o yani. Evet, aynı dünya. Kendi dünyası. Ve tahsil insanlar gidip geliyor. Yüksek seviyeli alimler olmasa bile bunlar... ...fakıhlar var, mutasavvuflar var. Orta ölçek tahsili insanlar gidip geliyor zaten. Onlarla belirli bir toplumsal ihtiyacını yürütüyor ama... ...şimdi şöyle düşün. Ee, adam çok üst derecede bir fizikçi ise... ...niye Afrika'da dursun ki gidecek... ...kendisi müzakereci insanlarla bir arada olacak... Niye mesela ikinci Dünya Savaşı bütün büyük fizikçiler Avrupa'da toplanmış Almanya ve civarında? E çünkü muzakereyecekler insanlar orada yani adam atlıyor geliyor Almanya'ya. Quine mesela düşün bak Quine işte Amerika'daki analitik felsefenin filan ama Quine e, temel eğitimini ve ilk e, fikriyatını Viyana'da alıyor çünkü Viyana çevresi orada Alman filozoflar. ...tüm fels, büyük firasyon oraya geliyor. Russell İngiltere'de ama bu tarafta... ...gidip geliyor. Anlatabiliyor muyum meseleyi? Şimdi bu işin doğası bu zaten. Hı. Sen de böyle olsan... ...ya beni bu toplum anlamıyor ya da... ...konuşacak kim sevmek deyip gidersin. Doğru. Değil mi? Anadolu'dan özellikle çok başarılı... ...genç akademisyen arkadaşlar niye İstanbul'daki... ...üniversitete gelmek istiyor? Sadece burada geçim kolay diyemiyor. Tam tersine zor. Kirası şu gibi ama entelektüel olarak muhatap olabileceği konuşabileceği bir bağlam istiyor. İznik burada. Ya şimdi İznik bile yetmeyince adam Mısır'a gidiyor. Bursa yetmeyince gidiyor. Ama hmm. bir süre sonra, bir süre sonra özellikle Fethi'den sonra yetmeye başladınız dışarıdan insanlar gelmeye başlıyor buraya. Öyle bir ihtiyaç e, olacak. tabii. Eyvallah hocam iyi sonuna geldik. Yine mi? Evet. E, Her zamanki gibi Sonuna geldik. Dönemin alimlerini biraz daha detaylı konuşmak istiyor idik. Konuşuruz. Ee, yani mesela e sen tabii ekmelediğin baberti üzerine konuş Özellikle ekmelediğin baberti <gülüyor> e üzerine. <gülüyor> hemşehrin, hemşehrin hakkında konuşalım <gülüyor> diyorsun. Ben sana özel olarak anlatırım onu. <gülüyor> eyvallah evet, hocam. Eyvallah. Ee, nihayete erdirdik. Evet. Ee, efendim bizden bu haftalık bu kadar. Soruların peşinde de önümüzdeki hafta aynı saatte aynı günde e karşınızda olacağız. Buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. <gülüyor>